Değerli izleyiciler, hayırlı geceler diliyoruz ve Cübbeli Ahmet Hocayla da sohbetimize e, başlıyoruz. E, tabii Türkiye şimdi seçime kilitlendi. Bir ay e, seçimle yatıp kalkacağız. Muhtemelen ondan sonraki 1-2 haftada e, seçim sonuçlarını e, tartışacağız. Ondan sonra Türkiye... Ondan sonra da ölüm gelecek. Gerçekten. <gülüyor> Allah gecinden versin ama sırası gelen zaten... E, Yolculuk devam ediyor. Beklemiyor, evet. Yolculuk devam ediyor. E, ama tabii... E, Siyasi sonuçlar doğurmak maksadıyla yapılıyor olsa da e, sonuçta e, gündemde milliyetçi hareket partili e, üst düzey yöneticilerin birinci sıra milletvekili adaylarını hedef alan kasetler e, meselesi var. Onun siyasi sonuçları, siyasi tarafı vesaire filan bizim bu programımızın ve sizin ilgi alanınızın dışında ancak kaderden öte bir şey olmaz. Evet. E, ancak e, bu kasetlerin yayınlanması, teşhir edilmesi e, meselesi var. Çekilmesi. Ee, o da işin bir başka tarafı tabii. Bunların e, dini açıdan değerlendirilmesi e, bizim buradaki e, konumuz olacak. Bu arada e, bir yazı da ben aktarmak istiyorum. Dikkate değer bir e, ilahiyat hocamız. E, şöyle bir değerlendirme yapmış. İslami perspektiften e, değerlendirme yaparken. E, insanların halktan gizleyerek özel mekanlarda işledikleri günahlar ve ayıpları görenler ne yapacaklar diye sorarak başlamış yazısına. İslam ahlakına göre ayıp ve günahların gizlenmesi esas bunları teşhir etmek, bunları öğretmek, yerine açmak, haberini yaymak makbul bir davranış değildir. Ee, günahtır haramdır gibi bir ifade kullanmamış. Makbul değil ne demek yani? Makbul değil doğru değil gibi bir anlam. Yani kabul edilir bir e, iş değildir. Dini bir terim değil. Dini bu. bir terim değil. değil. Evet. Haramdır demesi lazım. Yani, sanki, e, yani bu neye benziyor? İçki içmek makbul bir iş değildir demeye benziyor. E, siz haramdır diyeceksiniz öyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılmıyor. <gülüyor> Ayet var, hadis var yani. Onu soracağım işte. Yani harama haram diyeceğiz Biz, tabii. Biz e, yazının devamında şöyle bir e, bölüm var onu da aktaralım. Bir mümini meyhanenin sokağına girerken görürsen orada meşru bir işi vardır de meyhaneye girerken görürsen orada birini arıyordur de. Masaya oturup içmeye başladığını görürsen eyvah kardeşim günah girdi. Onu bundan nasıl vazgeçebilirim diye düşünmeye başla. Islahı için dua et ve elinden gelen başka ıslah tedbirlerine başvur. Sen niye meyhaneden içiyor mu diye masaya kadar bakıyorsun? Kapıdan içeri. Yani i̇çeri girdikten sonra sana ne? Şöyle düşünebiliriz e, meyhane. E, camlı bir yer. Masanın önünde oturmuş. Siz de kaldırımdan geçerken e çay ciddi masayı... Harama bakmak da haram ya. Yani içkiye bakmak da mı haram? E, Tabi orada adam münker yapıyorsa ya elinle ya dilinle ya kalbinle. İşte, Emre bil marifun vazifeleri Kalp bak. kısmı e, burada devreye girer. Genellikle evet. en düşüğü tercih edilir ya. Uygulama öyle. Evet. E, devamında da şöyle bir değerlendirme yapmış hocamız. Eğer ayıp ve günah gizleyerek işleyen bir mümin kamu görevlisi veya kamu görevine talip biri ise bu takdirde Halkı onun zararından koruma vazifesi, bu örtme vazifesinin önüne geçer ve ilgililere durum açıklanır. Yani bu durumda ayıp ve günah gizlenmez. Yazı devam ediyor. Kanunların izinsiz dinleme ve görüntüleri kaydetmeyi yasaklaması durumunda aksına bir zaruret bulunmadıkça bu yasağa uymak gerekir. Aksine zaruret halleri istinalar olabilir. Ee, anlamı çıkıyor tabii. Ee, bu yasaya uymak gerekir. İslam ahlakına göre de insanların gizledikleri davranışlarını bilmek ve görmek için teşebbüste bulunmak tecessüs men edilmiştir. Ama gizlenen kusur ve günah kamuyu ilgilendiriyor ve bilinmemesi kamuya zarar veriyorsa devreye zaruret girer ve zaruri olarak tespit ve gerektiği kadarı teşhir edilir. Yani kısmen doğru, kısmen karışık şey, beyan. Teşhir edilir diye bir şey hiçbir zaman caiz değil. Yani teşhir diye bir şey İslam'da hiçbir zaman caiz değildir. Bir günahın, bir haramın... Teşhiri asla caiz değildir. Üstelik saklı yapan birisi. Saklı yapan birinin günahını teşhir kesinlikle haramdır. Buna caiz diyecek adam. Mesela e, şu ayeti okuyalım. Estağfirullah. İnnellezine yuhibbune... Enteshi'u'l fahişete fi'llezina nur suresin O kimseler ki fuhşi ve müstehcem konuların inananlar içerisinde yayılmasını, bilinmesini severler. Yayarlar demiyor. Yayılmasını benimserler. İyi oldu diye düşünürler. Bunlara bile levum azabun elimun ve ve'l ahireh. Dünyada ahirette can yakıcı azap vardır. Bu, öyle bir, bir şey, günah ki yani hiçbir günah, ço çoğu günahlarda hep ahirete havaledir azap. Bunların azabı dünyada da. Baştan bu bela gelecek. Fuhşun e, yaygınlaşmasını fuhşi haberlerin yayılmasını sevenler. Sırf hiçbir şey yapmasa bu işin içinde iyi oldu bunlara diye düşünse dünya ahiret belayı buldu diyor Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra adamın yaptığı müstehceniş zina şu bu haram. Bir haram. Büyük günah. Ama burada kaç tane haram? Ayıp araştırmak. وَلَا تَجَسَّسُوا Ayıp araştırmayın. مَنْ ve avrete müslim Kim bir Müslümanın ayıbını, avretini yani bu ırzi konularda, özellikle cinsi konulara hamledilir, avret kelimesi. Araştırırsa, تَتَبْبَ عَوْرَةَ يَوْمِ kıyam. Allah kıyamet günü onun bütün ayıplarını açacak diyor. Bu araştıranı sanki kendileri sütten çıkmış akka çıkmış gibi efendim e, milletin ayıbını araştırıyoruz. Ahirette Allah da benim ayıbımı araştırsın istediği kadar bir şey bulamaz dercesine. Yani bir tür meydan okuma meydan gibi. Meydan okuma gibi tabii. Haşa. Benim ayıbım yok ki diyor ahirette Allah açsın diyor. Veya da ahirete inanmıyor. Ahireti ver şimdi dünyada ne açarsak kar diyor. Bu da imansızlık işaretidir. Bu başka bir şey. O da başka bir şey. Yani Ama biz, bu bu kadar genişlik bu Buralardan birinin, birinin anlamaya çalışıyor. Buraların birinden gelir. la tedhulû evlerinizin dışındaki yani kendi eviniz olmayan evlere girmeyin. Hatta tesledisû teslimû al Kapı çalın, selam verin, izin alın. Mesela. Birçok hadis gelmedi. Size izin verilmedikçe girmeyin. E şimdi sen izin mi aldın? Bu ayrı bir şey. Hazreti Ömer Efendimiz'den naklediyorduk ya adamın bir evde içki içerken e, sarhoş olmuş bir şeyler döktürüyor işte. O da kapıdan geçerken halife geceleri de araştırma yapardı. E, fakir fukarayı da kollardı. Hepsini kollardı orada. Pat diye duvardan artık kapıdan değil de duvardan bile atlayıp Birden bastırmış onu. Ne bu halin senin falan. Çünkü hat cezası var İslam'da içkiye. Deyince o zamanın sarhoşu da kaç tane ayet okuyor ya. Demiş ki ne oldu demiş. Ne oldu demiş ya. tane oldu diyorsun demiş. Haram yapıyorsun ya demiş burada. E demiş ben bir haram yapıyorum. Sen üç tane haram yaptın demiş. Ama Hazreti Ömer bu. Radıyallahu anh. E, Allah'tan kork dediğim yere yatardım barek. Sen kimsin bana Allah'tan kork diyeceksin demezdi. Kibretmezdi. E, hemen dedi ki, ne yahu ben, şimdi o kendi derdine düştü. <gülüyor> Adamın içkisini, kontrolünü, devlet yönetim yani ceza veyahut yasak delindi melindiği unuttu. Biz ne yaptık dedi ya. Hemen kendi derdine düşüyor. Allah'a imanı olan, ahireti imanı olan kendine bakar. E, efendim, ne yaptın dedi. Ve büyütemine büyüte abi Ayette diyor ki, evlere kapılarından gelin sen, diyor bacadan atladın. <Sessizlik> e, Selam vermedin. Nasılsın? İyi misin? Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Demedin. Kendi evin mi bura? Değil. Gir, girmeyeceksin. Ondan sonra, Ve Ayıp araştırmayın. Sen gittin kapıdan benim seçimi duydun. Bu içiyordur herhalde. Sarhoş gibi konuşuyor falan. Ayıp mı araştırdın sen? Üç tane ayete muhalefet etti <gülüyor> Ömer diyor, Allah ben affetsin diyor. Çıkıyor gidiyor. Kendi derdine düşüyor ya. Yani. Şimdi İslam'ın usulü budur. ne diyor? Ee, Halk için de bundan artık ayıp olur mu bir kişi kendi ayıbı varken zikre de ayıbı geri. <gülüyor> Hayrun nas insanlardan en hayırlısı. Men şaka le uybu ani uyubinnas. Kendi ayıbı insanların ayıplarından onu alıkoyacak. Ya vakit bulamıyorum ki kendi ayıbımdan fırsat bul. onun bunun ne yaptığına. Ha, ama birine tecavüz saldırı gaz Hürriyet engelleme, alıkoyma, kandırma vesair, yani mevzular varsa o zaman yani aralarında işlenen haramdan öte kamu, yani başka insanların haklarını ilgilendiren konular da devreye girer. O zaman da yine böyle izlemek, gözlemek, kayda almak falan değil, teşhir bir zaman caiz değil, ancak ilgililerine, yani karakola gidersin, polise gidersin, şu adreste şöyle bir ihbar var ve böyle bir zannımız var, bir, bir şey var. Bunu bir çözelim, belki bir mağdur var. O vakit icap eder, o günah olmaz. Ama bunu görüntüleyip de internete koymak, şuraya buraya atmak, buna fetva veren, 104 kitapta hiç böyle bir fetva yok. Buna fetva veren hiçbir alim değil, Müslüman yok. Hiçbir Müslüman buna fetva veremez. Yani geçen bir gazetecinin dediği gibi şey ismini vermeyeyim. Yani diyor e, Türkiye'de diyor e, işte porno mu, kasetleri diyor yasak diyor kanunen diyor siyasi porno olursa serbest oluyor diyor yani. <gülüyor> böyle bir şey dedi adam televizyonda. Şaşırdım kaldım. Yani ondan sonra hizaya gelemeyen diyor hizaya alamadıkları herkes diyor. Ondan sonra affedersin poposunu diyor ekranda seyrediyor ertesi gün diyor ya. Hizaya gel gelmiyorsam şey. şimdi böyle evhamlar böyle şeyler. Efendim, affedersiniz, atız itizine karışmış, kimin eli kimin cebinde, kim ne yapıyor efendim? O diyor Amerika'dan, o diyor Mossad, o diyor CIA, o diyor iç rekabet, o diyor dış. Yani, töhmet altında kalan çok insan oluyor. Hiç bu işe karışmamış insanlar zan altında bırakılıyor, suizanla e, tabi oluyor. Bir ilginç durum daha vardı, bu son ikinci kaset meselesindeki e, milletvekili adaylarından birisi... Ee, dedi ki bizim dini nikahımız vardı. Pek kulak asar olmadı ama. Hayır onu da ben bir duydum haberin ucunda başında ama birinin hangisi de onu anlamadım. Yani isimlerini zikretmiyoruz. Yok diyoruz. isimden demiyorum yani dini nikahın vardı mı dedi. Evet. Din, şey Ben e, yorumcuların bunu tartışmasından duydum da haberi anlamadım. Evet. Yani e, işte o çekilen görüntülerden birisinde. E tamam dini birisinde... adam dini nikahın var diyorsa bunun şartı var. İki şahitle falan. E şimdi dini nikahın var deyip de sen de kalkıp dini nikahı olan bir adamı tenkit edersen tenkit edersen, ne biçimiş bu ya? Ne oldu senin durumun? Şu at-ı kerimeye göre, feynnehum gayru melûmin, eşleriyle birleşmelerinde, tenkit edilemezler. E bu ı kerimin tefsirinde ne diyor? Ee, İslam'ın kabul ettiği, nikahta dolayı, adamı levmeden, kınayan, tenkit edenin kafir olmasından korkulur. Ondan sonra yani şimdi, e, kamu gibi meselelerde, teşhire izin yok, Yalnız bu ne yapılır? Bu insanlar göreve talip. Evet. Veya bir yerlere gelecekler. Evet, yarın yarın iktidar olunursa bakan olma durumları evet. var. ve şaire. Bundan dolayı burada bir sakınca gören, bilen, aşini, vakıf olan varsa bunun hiç teşhiri caiz olmaksızın. İlgilisi olmayan bir kişiye dahi anlatmak haram. Ancak ilgilisi yani onu aday yapan merci onu aday yapan merciye gidilip böyle bir durum olduğu beyan edilerek efendim bunlardan sakınsanız bunları uzak etseniz sizin için daha selamet olacak ne bilgi vermek caizdir. Ee, devam edelim bir adım ileriye gidelim sonuçta e, bu konuda spekülasyon yapıyoruz. O merci yani... Onu listeye yazanlar, o merci. merci bundan ilgilenmediyse evet. sen yalan konuşuyorsun dediyse bana ne sana ne dediyse evet. bu da onu ispat etmek için oradan onu görüntülemesi asla caiz değil. <gülüyor> Külliyen haram. Buna caiz diyen kafir olur. Kaç tane harama helal demiş oluyor Görüntüleme... ya. Adamın avretine bak. Avretine bakmak Ama helal mı adamın? Görüntülemenin ötesinde e, bir görüntü bir başkası tarafından çekilmiş ve onun eline bir şekilde ulaşmış. Böyle bir belgesi de var bunun. Denmesine rağmen ısrarla arkasında Efendim, duruluyor kendi, ise. Kendi çekilmesine asla hiçbir e, saik ile cevaz verilemez. Ama denildiği gibi başka bir şekilde e, bilgi belge ulaşmışsa yetkilisi yani onu o göreve getirecek e, güçte olan e, yetkide olan kişinin değerlendirmesi lazım. O kadar. Değerlendirmesi lazım. Yani adam yapmamak, için. Teşhir etmeyip teş... ama. Teşhir etmedi. O şahsın özelliğiyle O değerlendirmedi. Çağırıp, evet. Onun üzerine ben de sen madem ki bunun arkasında durmaya devam ediyorsun. Asla teşhir be. ettim. Edemez teşhir. Teşhir etmesi asla caiz değil ve haramdır. İnsanların avretini açmıştır. İnsanların avretini ortaya saçmıştır. Efendim bunu seyredenler de günahkardır. Atanlar da günahkardır. Çekenler de günahkardır. İyi oldu diye düşünenler de günahkardır ve dünya ahirette en büyük azabı beklesinler müstehcen fuhşi konuların yayılmasını sevenler sırf sevmek ist yani kalpten geçen bir hoşgörü bile yani ayetin tabiri o yayanlar değil diğerine veren devam edelim. Azab hocam. Ile tehdit olunuyorlar. Allah muhafaza eylesin. Değerli Zişler, Ahmet Cüppelamet Hocayla e, tabii ki sizin sorularınız olacak. Başka sorular bize ulaşan e, mektup veya mail yoluyla ulaşan sorular da var. Onları da soracağız ama gündemin sıcak konusu e, Kaset konusu, onu karışalım istedik. Konuşacağız ama kısa bir aradan sonra. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz devam ediyor. Ee, bu haftanın en çok konuşulan konuşu, konusu, seçim meydanlarında da liderlerin ağzından e, düşmeyen e, kaset konusu. O konuda e, bir ilahiyatçı hocamızın yazısından yola çıkarak biz dini açıdan e, nasıl bir değerlendirme yapmak gerekir sorusuna cevap arıyoruz Cübbeli Ahmet Hoca ile. Ya bu ilahiyatçı hocalar, yani bu tipler Yahudi Hristiyan cennete girecek deyip milleti kafir ediyorlar. Ondan sonra biz onu teşhir ettiğimiz zaman aman iftira oluyor, harap oluyor, bizi ikaz ediyorlar. Yalandan iman bir olmaz, ama ahiret var. Hoca diyorlar, beni ikaz ediyorlar. Yani onun açıktan kitaba yazdığı, Yahudi Hristiyan'ın iman şartı ikidir diye, onlar cennete de Kitaba yazdığı şeyi naklediyoruz, iftiracı oluyoruz. Bir de azaptan korkutuluyoruz yani. Öte taraftan bütün milletin ne yaptıysa teşhir caizdir falan bu çok larç oluyor yani bu. Vallahi tabii yani ifadeler kesiklerle dolu. Bir de şey e, diplomatik e, şey konmuş yani paylar konmuş hep. Ben şunu ee, dedim, şunu demedim. O paylar hususu konuyor. Yok kamuysa mı amca? Ya kamuysa da ilgilisine. ilgilisine ihbar yapılabilir tabii. İnsanlara zarar verecek bir durumsa ama sen Kenel'e bunu teşhir etmene hangi mezhepte, Şimdi hangi kapta? Şimdi tabii burada şu ifadenin de belki açıklamaya muhtaç olduğunu söylemek lazım. Veya e, dini bir hüküm ifade edilirken e, kullanılması yerinde midir diye sorayım. İfadeyi tekrarlayayım. İslam ahlakına göre ayıp ve günahlarını gizleyenleri teşhir etmek, bunları örtmek yerine açmak ve haberini yaymak makbul bir davranış değildir. Çok değil yanlış yanlış bir söz. Yanlış yani bir, bu sonuçta bir dini görüş ifade ediyoruz. Bu haramdır. Dini kavramlarla dini açıklanması kav gerekmez mi? Gerekir. Bir de e, ters mana çıkarıyor. İham ediyor. Çünkü neye benzer dedim size? E, zina yapmak makbul bir davranış değildir'e benziyor. Yani zina ne kadar haramsa bunu teşhir de aynı o kadar daha da fazla haramdır. Yani buna makbul değil demek çok güldürücü bir şey. Hele bir hocayım geçinen adamın Uygun bir söz değil. Eee Hadis-i Şerifler'de zina meselesinde mesela dört şahit noktasında e, gizlenmesi emrediliyor. Mesela adam sahabeden birisi yaptığı bir günahı gelip söylüyor. Hani ki affı için ne gerektiğini anlamak için. Ha, yani Hz. Ebu e gidiyor, Hz. Ömer'e gidiyor. Ört gizle ne anlatıyorsun bana diyor. Yapma ya ne yaptın sen gel bakayım nerede yaptın? Vay anasını hangi katından? Böyle bir şey var mı İslam'da ya? Ebu Bebek tıka e gidiyor dayanamıyor. Türk ki Ya sus diyor örttür. Ne anlatıyorsun bana diyor ya. Yine dayanamıyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem e gidiyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam de diyor ki bana ki intikal etti artık. Hani şeye benzedi. Mahkeme intikal ettiye benzedi. Allah bakalım ne hüküm verecek diyor. Yani örtseydin gizleseydin diyor ama söyledin madem. O sonra Ayet-i Kerim'e geliyor Hani o zina yapmamış da. Zinanın mukaddimelerini yapmış. İkinci namazını kıldın mı bizden? Kıldım. İnnel hasenat, üzüm ne seyyat. ayet kerimenin sebebin üzülü budur. İşte i̇yilikler, kötülükleri giderir. Beş vakit namaz aralarını süpürür. Meşrünü ve tilkebair. Tabii zina büyük günahlardandır. Büyüklerden sakınılmak şartıyla. Ayeti geliyor. Ya bunun gibi birçok hadis-i şerifte, hatta bu usta biz Ruhul Kank tefsirinde bayağı bir hadis-i şerif naklettik. Şimdi tabii ben sizin e, gündemi de bu usta olacağına önceden keşke görüşsek. bilmediğim için ona dair hadisleri de getirebilirdim. Ama genel ifadede Günahların gizlenmesi, örtülmesi, sahipleri tarafından da gizlenmesi, gören şahitler tarafından da gizlenmesi. Şimdi zannediliyor ki İslam'da hani yüz sopa meselesi veya rejim meselesinde dört şahit talep edildiği zaman sanki millete aman ha böyle gözetleyin, nerede bulunsanız üç kişi daha çağırın, dört olun mahkemeye gelin. Vallahi İslam'da böyle bir şey yok. İslam'a böyle bir şey atan müfteridir. Asla, tamam İslam'da caydırıcı ceza olmak üzere, nesebi korumak, soyu korumakdan dolayı çok önem arz ediyor. Nikah ve sıfah, evlilik ve zina e, efendim, olaylarına çok önem vermiş, ahkam koymuş. Ayetlerle, hadis-i şeriflerle tayin buyurmuş, sırf caydırıcılık için cezanın ağır, Ha tatbik edilmez anlamında değil tabii, de edilir. Ama... Şeyi, cezanın e, uygulanmasını veyahut hükmün verilmesini için ağır şartlar koymuş. Ki o da, efendim, cezadan yana olmadığını gösteriyor. Ki hemen hemen mümkün değil. Yani, dört şair aynı anda görecek, açık görecek, çıplak görecek, efendim, bir, birleşme anını görecek, birleşmenin kendisini görecek, birleşmeyi görecek. Yani acayip bir şartlar bu kadar da. Çok zor. Dolayısıyla İslam burada da şeyini gösteriyor. Yani, cezadan yana olmadığını önüne gelin. Ama esas mühim olan ne biliyor musunuz? Bu olaya diyelim ki şahit oldu. Bir zinaya bir Müslüman şahit oldu. Bu bunu mahkemeye gidip söylemeli mi? Söylememeli mi? Evet. İslam'ın buradaki hükmü bütün hadis-i şeriflerin teyidiyle ve teşvikiyle söyleme, aman söyleme, şahitlik yapma. Bak, bazı işlerde velayet hükmü şahide şahitliği gizlemeyin diyor. Ve men yetme afeni ne kalbu Amena Rasulü'den bir evvel ayet. Yani iki evvel ayet. Aynı sayfada. Şahitliği gizleyenin kalbi günahkardır diyor. ele ayağı gözü değil diyor. Kalbi günahkardır diyor. Ama ne konuda? Adamın malını gasp etmiş, arazini gasp etmiş, hakkını yiyor. Bu şahitliği gizleyen hakkında. Çünkü ayet neyin peşine? Müdayene ayetinin peşine. Yani borçlanma, senet, yazışma ayetinin peşinde. Ama... Bu gibi, zina gibi, şu gibi, bu gibi olaya şahit olana ne diyor? Gizle, Gördüm, söyleme. Sana ne? Gizliğine sevap madde diyor. Şahitlik talep etmiyor ki burada İslamet. Şahitleri burada gitmiyor, işte talep etmiyor ki. Hatta Hz. Ömer zamanında adam ben zina ederken bunları gördüm, iki kişi hakkında geldi şahitlik etti. Hani şahitlerin, dört şahidin? Bir daha getirdi, bir daha getirdi, 3 Üç. Dedi ki siz bunları zina anında mı gördünüz? Evet. Hadis-i şeriflerde şöyle bir beyan var. Yani sürme danlık, sürme e, danlık, sürmenin kabı. Bu sürmenin kendisi çekilen, göze sürme çekilen alet, sürme danlığın içinde olduğu gibi. Hadisin, metninin çevirisi bu. Böyle görecek. Gördün mü böyle? Üçü gördüm dedi. Bir tanesi geldi. Dedi ki ben gördüm ama üzerlerinde yorgan vardı dedi. Ama yatak sallanıyordu. Dedi ki bunların dördüne de 80 sopa iftiradan at bakalım. Dördüne de, halbuki üçü gördüm diyor açık. Ama dörtte birinin şey katması işe? Kuşku. Kuşku katması. İdraül hüdude bişşubuhati. Hat cezalarını en ufak bir şüphe olduğu zaman kaldırın. Buradan anlaştık İslam'ın derdi üzüm yemek. Baci dövmek değil. Cezalar caydırıcı olsun, korkutucu olsun. Toplumda huzur güven olsun. Soysop, nesep, korunsun. Bu ayrı bir şey. Ama sen burada kalkıp da efendim şahit topla. Kendine şahit bul. Gel ağa sen de seyret. Cık, böyle şey var mı ya? Sahabe döneminden tatbikatın hepsine bakıyoruz. Ş şahitlik. Niye şahitlik yapıyorsun? Kim diyor ayıbını görü de gizlerse. Men setera ağıratı Müslüm. Kim Müslüman ayıbını örterse. Seter Allah ağıratı kıyam. Allah kıyamet günü bütün ayıplarını örtecek. Kim ayıp derken bunlar işte. Kim bir Müslümanın ayıbını açarsa Allah-u Teala diyor evinin ortasında onu mutlaka bir gün rezil edecek. Yani yaptığı ayıbı evinin içinde de yapsa Allah ona milleti mutlale edecek diyor adı şerif. Çok tehdit var bu usta. Yani bunların sonu iflah olmaz. He. Hırsızın hiçbir suçu yok. Yani. Yahu kardeşim bana ne adamın Allah ile arasında günahı var. Herkesin günahı var. Onun da günahı var. Bunun bu günahı var. Buradaki günahları ayıplamak da ne diyor adam ne günahkar adam? Bu da İslam'da caiz değil. Aşağılayıcı bak. Neden Günahtan sebep? Allah Teala ve köklerin yerlerin melekûtunu gösteriyorum diyor. Bir açtı perdeleri. Herkes önüne şimdiki gibi canlı yayın, kameraya lüzum yok. Mevla getir. Aa adam zinada. İbrahim aleyhisselam bir gördü aman ya Rabbi bunları helak eyle diyor. Bizden ölüyorlar, bir ateş düşüyor başlarına. Odur budur birkaç olay oldu. Allah Teala buyurdu ki ya İbrahim biz sana kullarımızın ahvalini e, müşahede ettiriyoruz. Bazı tabii göklerin, yerlerin gizli sırlarını, alemleri temaşa ettiriyoruz ama e, böyle adam kalmayacak ya. Niye? Herkesin bir günahı var. Ona beddua, buna beddua. Biz bu kadar görüyoruz bunları bu günahlar üzerinde. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yani şimdi adamın tövbe payı var, şu payı var, sonu var, itibar son nefesedir. Af olur mu, olmaz mısı var? Hiç. Allah belasını verdi. Ne oluyor? E İbrahim Aleyhisselam aman ya Rabbi tamam estağfurullah. Yani şimdi Müslüman'ı efendim ayıplayan, mesela zinaden kadın, recb olurken lanet etti. Ee, bir sahabi, yani taş atarken. Lanet olasıca kadın nasıl yaptın Ne vurdu sallallahu La telana, lanet okuma. Le kattâbet tevbeten lev kusibet alâ elil medinetle kefet bu kadın öyle bir tevbe yaptı ki bütün Medine'ye dağıtılsa, bir dünya halkına taksim edilse tövbesi yeterdi. Maiz radıyallahu recm edildi mesela. E sahabeden, ya şimdi bunlar, iman ayrı, amel ayrı. Biz ehl-i sünnetiz. Bunları birbirine katıp karıştırmamak lazım. Adamın imanı yok, itikadı yok. Efendim, ama çok ahlaklı. Buradan adamın imanı var, ama çok ahlaksız. Yani evet. her türlü günahı var. E bu imansızın ne kadar hayır olsa da cennete girmesi mümkün değil. Bu imanlının ne kadar günah olsa da cehennemde ebedi kalması söz konusu değil. Cehenneme girmesi de garanti değil. Tevbe de edebilir, tevbesiz de şefaat yere erişebilir çünkü iman olduğu için. Ama belki cehenneme girse de sınırlı yanar. Ebedi yanmak kafirlere maksuz. E Şimdi bu bütün bu çizgiler, hatler İslam'ın bakış açıları göz ardı edilerek hemen zahiri efendim yargılamalar, sorgulamalar bir de. Hiç kendi ayıbı, suçu, günahı yokmuş gibi. Ve samimi söylüyorum, aynı işleri yapanlar, böyle işleri yapanlara da sövüyorlar. Aynı işleri yapanlar sövüyorlar. Yani bunu bilerek söylüyorsunuz. Ya, tabii çünkü ben, genel olarak bildiğim bazı şeyler var. Aynı işleri yapanlar, böyle hakaret ediyorlar. Halbuki, Allah dostlarının, yani günah işlerken gördükleri insanlara karşı da olsa, acayip hoşgörüleri, hidayet için duaları, Efendim böyle beddualar dualar bilmem neler şerefsiz aysizsiz namussuz bilmem bu laflar asla bunları söylemek caiz değil. Bir günahkarı günahından sebep hakir görmek. Hatta ne diyor? Men ayıra kal bir dem kardeşini bir günahından sebep ayıplarsa lem onu yapmadan kendisi ölmez. Ayıplar. Bir günahından dolayı ayıplarsa. E, ya, ayıplarsa. Ya ayıplamak iyi bir şey değil. Duacı olmak lazım. Allah yardım et versin. Allah tebennes nasip etsin. Duacı olmak lazım. Bedduanın, ayıplamanın, hakaret etmenin hiçbir manası yok. Ve la tenbizen Kendinizi ayıplamayın diyor Kur'an. Adam kendini ayıplar mı? Halbuki ayette incelik var. İnnel mü'minîne ekve. İnananlar kardeştir. El mü'minin kelicesi vahid. Müminler tek ceset gibidir. Efendim, bir uzvu ağrıdı mı bütün vücut uykusuz kalır. Bana ne bacağım ağrıyorsa diye başı uyumaz. Yani kalır, o müminler ne Kalır kimir? kalır kal kalması gerekir. Geliyor mu? Kalmıyor. Ne kalması? Hayır hemen bir örnek hatırlatacağım da ondan. Nedense medyamız hiç ilgilenmedi. Çok ciddi olarak haber olmadı. Bu hafta içerisinde 600 Libyalı Libya'dan kaçmak için derme çatma bir gemiyle yola çıktılar ve e, batmak üzereyken yardım istediler, imdat istediler. NATO gemilerinin ulaşabilecekleri bir yerdeydiler ve kimse müdahale etmedi. Allah Allah. 600 kişi boğularak can verdi. Ne bizim medyamızda ne gazetelerimizde hak ettiği kadar yer bulmadı. Şimdi az önce söylediklerinizde bunu nasıl telafi edeceğiz? İlcanızı e, telif Yani tek bir ceset tek diyorsunuz. Tek ceset gibidir. Hatta diyor ki iki el gibidir. Nerede o müminler? Nerede o müminler? İmanın kalitesi mi kalmış? Seviyesi mi kalmış? E, yaptırımı yok yani. Lafta kalmış demek. E, i̇ki el gibidir diyor. Biri kirlense, öbürü öbürünü yıkar. Şimdi bu el kirlendi, bu el ona bana ne ya ben mi çamura battım, yıka kendini demez. Bütün bu hadiseler için anlatılıyor. E dolayısıyla burada biz imana bakacağız. O zaman şunu soracağız hocam. Niçin bunları bildiğimiz, bunlara kulak verdiğimiz halde? Bizde davranışlarımızda bir etkisi ve tesiri yeterince yok. Hadi öyle söyleyeyim, yumuşatalım. Neden? Yani İslam'ı yaşamamaktan, İslam'ı e, içine sindirememekten, ahlak haline getirememekten, dilde kalmaktan. Yani Helima'nın bir hikayesi var der, derdi bizim Efendi Hazretleri. E, kendi köylerinin, o memleketin ağlarındandır. Çakıroğlu Helima'nın Bunun bir lafı vardır. Yani eşek dokuz türlü yüzgeç bilirmiş. Artık neyse o balık balıklamama, neyse kaç türlü yüzgeç varsa denize düştüm hepsini unutur, boğulurmuş. E, yüzmek nerede lazımdı ona? Geniz anda. biz de her türlü ayet hadisi biliriz ama böyle bir olayla karşılaştığımız zaman da hepsini unutup yine aynı günahlara biz de düşeriz. Düşmemek lazım. Hele bu ayıplama meselesinde. Hakır görmek meselesinde. Yani Allah'ın bir nebiği bir peygamberi bir köpeğe böyle efendim ikse yakabih çirkin şey defol gibi böyle bir şey dedi de Teala onu mu ona makaret etti bana makaret etti diye ağlamaktan gözleri çıktı. Yani bir hayvana bile kime olursa olsun hor görmek, hakır görmek, günahından sebep tahkir etmek asla cahil değil. Bu gaflete düşmesin insanlar. Allah onlara da tevbe nasip etsin diye dua etsinler. Bizi de muhafaza etsin diye dua etmek lazım. Kendini üstün görmek. Bundan ayıp ne diyor biliyor musunuz? İmam Rabbani mektubatta kendini frenk yavrundan üstün görene Allah'a bilmek haramdır. Nasıl olacak hoca ben bu çel çelişkiliyim? Değil. Şu manada bu kafirin sonu belli değil. Belki Müslüman olur. Benim sonum belli değil. Belki kafir ölürüm. Onun için şu halimle yani onun da benim de sonumun belli olmadığı şu noktada kendin üstün görmemek. Yani tasavvuf bu. Ama bakıyoruz yani tasavvuftan demuran, maneviyattan demuran insanların efendim bu kadar manevi terbiye almışlar, hocalardan hocalardan yetişmişler ama konuştukları laflar hiç İslam'a uygun değil. Allah bize İslam ahlakı nasip etsin. Ne diyeyim ben Efendim bir ara daha verelim ve devam edelim değerli izleyiciler. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam edeceğiz. Kefene cep dikmişler. Kefenin cebi olur mu diye soracağız ama kısa bir aradan sonra. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam ediyoruz ve e, kefenin cebini soruşuyuz. Nereden çıktı diyeceksiniz. Efendim 11 Mayıs tarihinde bir gazetemizde e, sonunda kefene de cep diktiler diye bir haber var. Kefenin cebi tarihe mi karışıyor diye başlıyor haber. Bir müşterinin isteği üzerine kefene cep dikmeye başlayan terzi kefene cep dikmek, diktirmek isteyenlere sayısı her geçen gün atıyor demiş. Amaç kefen cebine dua koyarak ölüyü defnetmek diye devam ediyor ve e, 15 yıllık terzi olduğunu söyleyen bu tür talepler de gelmeye başlayınca dükkanın camına kefene cep dikilir yazısı koyan bir e, vatandaşımız. iki de ilahiyatçı görüşe alınmış. E, bir tanesi demiş ki kefene cep tamamen Hurafe ve günahtır demiş Konya müftüsü. Ee, İlahi Ramazan Ayvallı da dine uygun değil. Başkası beni çorapla gömün der demiş. Tabi ayrıntılar da var ama ayrıntılara gerek yok. Kefen cep olur mu efendim? Yani öyle şeyler yapmamak lazım. Yani i̇mam Rabbani diyor ki ziyade bid'at olur. Yani üçdür. Üç kattır. Yani fazlalık yani yapılan her fazlalık hatta sarık sarmak. Yani mezarın başına değil de ölünün başına. Sarık sarmaktaki yani bu ne olur? Kefene ilave olur diyor. Üçse dört olur. Ve ziyadetü neshun. Ziyade diyor dört olduğu üçü kaldırır. Ve neshu aynı rafi. O onun hükmünü kaldırır. O da o sünneti ortadan kaldırır. Bidata döner. Bu konularda hassas olmak lazım. Yalnız dua koymak için diyorsak o cebelizm yok. Çünkü biz de mesela... Kefenin herhangi bir yerine konulabilir. Şunu da izleyicilerimize duyuralım. Önce dua konur mu? Dua, onu da söyleyeyim şunu yapabilirler. Mesela biz e, cenazeleri defnederken e, kitaplarda gördüğümüz yine üstadımız Hazretleri tatbikatından da gördüğümüz üzere e, toprak alıyoruz şeyin kabrin kendi toprağından bir avuç alıyoruz. Yedi inenzenli akıyoruz. Yani münkerlik sualine cevapta kolaylık işte azap olmaması gibi bunlar sebeplerdir. Ama adamın imanı yoksa adam şuysa buysa tabii bunlar fayda etmez. Ama sebeplere Tevessül etmekte de bir zararı yok. Çünkü böyle müjdeli rivayetler var. Yediğin ne okuyoruz. Üfleniyor. O toprak hatta 5-10 kişi de okuyabilir. Onların hepsi böyle bir yerde birleşiyor. Efendim kefenin iki katı açılıp ilk kat göğsünün tam üzerine konuyor. Sonra öbür iki kat üstüne kapatılıyor. Ve toprak koyuyoruz. Ondan sonra... Bundan Murat nedir? Orada rivayetler var. İşte bu şekilde yediğin nazarına okunup bize yanına konulan kişi kabrinde azabı olmaz falan. O zaman adam diyecek ki şimdi işte bizim bazı hocaların şeyi gibi. iyi o zaman ne yaparsam yapayım ondan sonra bin nazarına okuyalım. Yok. Yani şimdi o, o demek değil. Ama sebepler alemindeyiz. E i̇nsan ne kadar iyi adamda olsa acaba diye kendinin amelim kabul olunmuş mu olmamış mı şüphe etmeli. Korkmalı, ürkmeli. Dolayısıyla e, böyle bir e, şey, rivayet varsa da, zayıf da olsa fazayla amel, faziletli amellerde rivayetlerle amel etmek caizdir. Hüsnü göre muamele edeceğini Rabbim vaat ediyor. E, bunlar yapılır. Yani alimler yapıyorlar bunu. E, bu şey olarak yazım meselesinde cevapname deniyor. Nedir cevapname? Cevapname, yani işte Münkernekin'in suallerine karşı işte cevabı, e, hüccetini telkın gibi. E, o zaman zaten ee, bunun ne faydası var dersen, imamın yukarıdan telkin vermesinin de ne faydası var? E zaten onu da bir daha turaf ediyorlar ya. Evet. Şeyler kabul etmez onu, Vehhabiler şunlar bunlar. Halbuki o hususta taberhanide hadis-i şerif var. Telkin hakkında. Taberhanide hadis-i şerif var. Ee, mesela, Tekerlemesi bile vardır ya, ele verir telkini kendi yutar, salkımı filan. Yani şimdi telkinin faydası var mı? Yani onun da faydası var ama aşağıdaki adam kafirse, Efendim, şimdi ne diyor e, hoca yukarıdan? İzâ câekel melekâni zirraqâni levhâşâni min kıbbelirrahman. Rahman tarafından sana işte iki melek, münkernekir gelecek. Gözleri gök, gök mavi çakan, şimşek çakan, e, çok korkunç efendim, bir yaratık olarak sana görünecekler. Lâ tekâf minumâ rabbi. Rabbinin yardımıyla onlardan korkma diyor mesela tabii aşağıdan diyor adamın durumu fozuksa o da der ki geldi sen korkma. Bunlar ayrı şeyler. Bunlar ayrı şeyler. Hatta bazısı da diyor ki Allah'tan birisi bir hoca telkin veriyor kabirdekine o da şeyden Efendim evliya Allah'tan biri de gülüyor. Allah Allah dediler ki bu da yani nefahatünüz gibi kıymetli eserlerde dediler efendi hazretleri kabristan'da gülmek adaptan değildir. Hele sizin hiç yapacağınız iş değildir ama ne zuhur etti. Evladım diyor ölü diriye telkin veriyor diyor. Çok gülüş duruma düştü diyor. Yani yukarıdaki telkin veren hoca kalbi huzursuz. Şuursuz bir hoca. Aşağıdaki ölen de mübarek bir zat salihlerden diyor. Bu ölü diyor diriye telkin veriyor. Meselesi var. Demek ki burada şimdi ama bu sünnette var. Edepte var. Yani bu işleniyor. Bunlar faydadır. Mesela sahih hadiste ee ne diyor? اُدْعُ اللّٰهَ الْيَخِيْكُمْ سَلُّ اللّٰهَ sonra Kardeşiniz için Allah'a dua edin ve kardeşinizin sorgu sualde kalbinin ve dilinin sebatını, hakta sabit olmasını, cevaplarını düzgün verebilmesini isteyin Allah'tan. <gülüyor> Çünkü şu anda o sorguya tutuluyor. Muarat sayhadı geçiyor tabi şimdi adam kabir azabında inkar ediyor kabir hayatını da inkar ediyor da. yani orada tamamen ölüp bitti gitti gitti gibi düşünenler o tabi o zaman yani hayvanda insanın hiç farkını bilmeyenlerdir yani Allah Teala insana yatırım yapmıştır gökleri yerleri yaratmıştır bu kadar imtihan yurdu kurmuştur bunun bir dünya hayatı var sonra bir berzahı var geçiti var bir de onun sonra bu ahiret tarafı var yoksa insan böyle normal bir Hayvanın veya cansız varlığın yıkımı gibi yıkılıp gitmez. Dolayısıyla cevapname diyoruz. Bazı alimler cevapname yazıyorlar. Hatta kefenlerini hazırlarlar. Mesela zemzem suyuyla yıkanmasının çok faydası var. Ruhul Ben tepsirinde de gördüm. Bizim Hurst Efendi Allah rahmet eylesin böyle kefenini hep hazırlamıştı. Ben de hazırlayayım hazırlayayım diyorum ama hala ben herhalde yaşayacağımı zannediyorum bayağı çok. Yani zemzemle falan hazırlamak lazım çünkü on her dakika orada panik yani millet senin zemzem suyu bulacak diye gidecek. Onu mu düşünecek adam oradan? Ee, onu kendiğini hazırlamak lazım zemzemle yıkanmasına bak kitapta gördüm. Bunu faydası var. Efendim Kabe örtüsünün gibi bir parçalar koyması fayda var. Ee, ondan sonra Allah'ın kabirlerinden topraklar konsa fayda var. Ee, şey bazı ayetlerden hadislerden yazılar göğsüne derisine yazılmalar da var kefene da Ama kefenin katını artırmamak lazım bunun için. Yani mesela sünnet 3 bunu 4 yaparsan işte dediğim bidata döner. O olan mevcuta efendim bir kenara bir şey yazılır. Bir de tabi dikiş meselesi var. Yani yok e, şimdi burada kefenin... dikiş, dikiş meselesi falan sünnete uymaz. Değil mi? Hem dikişten hem ilave eden. O uymaz. O başka. Ama İmam Rabbani Zedleri velâ cevapname diyor. Biz cevapname yazmayız. Hani ihram da, da dikişsizdir. Tabi. Lihlimâli televüz bil-kâzi diyor. Pisliklere bulaşma ihtimali olduğu için cevapname yazmayız diyor. Fakat diğer cevapname yazılır. Bu gibi ayetlerden, hadislerden kefene yazılır diyen alimlerin de görüşleri var. Yani onlar da diyorlar ki sahabe-i kiram atların ayağına bile cihada giderken yazarlardı. Sahabe döneminde. Onun da pisliğe bulaşma ihtimali kuvvetli diyorlar. Bir de kılıçlara yazılması. Evet. yavrun kanına gireceği. O adettir. yani. E, kafirin kanına giriyor. Tarihte var gireceğiz. evet. Bu gibi şeyleri de delil getirenler var. ...Ahmet Rıza Han el-Kadir'in bir kitabında gördüm. Bayağı bir de hücret koymuş yazılabilir diye. Dolayısıyla efendim en iyisi hazırlıklı olmak. Yani cevapname adama yazarsın, kağıtı da eline tutuşturursun ama adam münker nekili gördüğümü bildiğinde unutur. Ondan sonra kağıda bakıp nereden cevap verecek? Böyle de düşünen var. Mühim olan hazırlıklı olmak. Yani... İman, itikad, ehl sünnet inancı üzere, iman selametiyle çene kapamak nasip olursa yani adam inşallah cevaba muktedir olur, muvaffak olur. Hatta bazıları çok rahat cevaplar verdikleri kitaplarda rivat ediyor. E nerede biliyorsun yanında mıydın, kasete mi evet. çektin ama yani hemen o... bunlar ama var. Mesela İmam Nesefi'den çok eski alimler çünkü diğer bir alim onu rüyada görüyor. Diğer bir veli, şimdikiler gibi değil yani şimdi de Allah dostları tabi vardır şeydir de o kitaplara geçme meseleleri biraz ciddi bir boyutta olması lazım. Riva etin. Mesela İmamı Nesefi'ye e, geldikleri zaman e, Münker Nekir diyor ki şiirle mi cevap vereyim nesirle mi cevap vereyim? Düz yazıyla mı cevap vereyim diyor. Yani rahatlığa bak. Onlar da diyorlar maşallah ya senin gibi de radik görüyoruz. Şiirle cevap verdi diyorlar mesela. Onun şiiri var. Rabbi Allahu la ilahe illa ve nabiyyi Muhammedu ve Mustafa ve diniyel islamu ve fi'ali demi mu eselu ve atahu diyor. Mesela. Ne diyor? Efendim Rabbim Allah başka ilah yok. Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dinim İslam. Amellerimde bozukluk var. Allah'tan affını bağışışını umarım diyor. Mesela. Yine e, rivayetlerde ben Türk Türkçesini söyleyeyim. Müslümanlar arabeye geldiklerinde ee, ne diyor? O da biraz vahdet Vücut ekolünün sahibidir mübarek. Yani zaten erimiş gitmiş Mevla'nın sevgisinde diyelim. Vahdet-i Vücut en kolay öyle anlatalım. E, dolayısıyla kendini kaybetmiş. E, diyor ki biz bizimle bizdeydik, biz bizimle bize geldik. Biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar diyor falan. Tabi melekler de anlamadığı durumlar oluyor böyle şey. Ya Rabbi ne diyor falan. Diyor. Neyse biz anladık diyor. Bunlar çok oldu. Mesela talebe ölmüş diyor ben Rabbüke diyor. Talebe de zannediyor hocasıyım tane. <gülüyor> Onda diyor ki ben mukaddem haberdir. Rabbüke muhakkak müktedadır. Melekler diyorlar ya Rabbim zannemadık. Mevla diyor ki kullarım diyor benim kitabımı tefsir için sars-nahib ilimleri geliştirmişlerdir. Bu da tefsir ilmine bir Mukaddimedir. Bu bunu öğrenirken ilim tahsilinde öldüğü için bunu fark etmedi bile diyor acısını çekme. Yani bu haller var. Ondan dolayı kabir aleminde bunlar olmuştur. Hazreti Ömer Efendimiz'le ilgili çok önemli münker nekir geldiği zaman ne bu şiddet diyor, ne böyle korkunç vaziyetten geldiniz diyor sorguya falan. E diyorlar Rabbini soracağız falan. Yahu diyor ben ya şuradan geldim iki metreden yukarıdan aşağı indim. Efendim siz nereden geldiniz? Arçtan. E sen oradan Rabbini unutmadın, ben buradan Rabbimi unutacağım? Bir de diyor ki bir daha Müslümanlara böyle sert gelmeyin ha diyor mesela. Yani in dinde forsu olanlar her yerde itibarı var. Ama öbür türlü ne cevapname kurtarır, ne kefenin cebi kurtarır, ne hocanın telkini kurtarır, hiçbir şey kurtarmaz. İşini sağlam yapacaksın. İmanını, eli sünneti bozmayacaksın. Efendim milleti de senin hakkındaki üstü zannı iyidir, şahitliği iyidir ama seninle Rabbinin arasındaki meseleye kalıyor bu iş. Evet herkes kendi çukuruna, kendi ameliyle inecek, Allah'a hesap verecek. Kalbin rahat etmeyen işleri yapmamak lazım. Bir ara verelim, devam edelim hocam. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürecek. Sizden gelen sorulara geçeceğiz. Ama bir aradan sonra. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimizi sürdürüyoruz. Sizden gelen e, sorular var. O e, soruları cevaplayacağız ama bu arada mektup yazarak gönderen bir izleyicimiz de var. İki ayrı mektup göndermiş. Kısaca onun e, sorusuna da değinelim. Aslında benzer sorular da e, mail yoluyla veya SMS yoluyla gelen sorulardı. E, Üsküdar'dan Selam Ali Mahallesi'nden yazmış izleyicimiz Hakan Sözeren ee, şöyle diyor günümüzde evde para altın saklamak imkansız çünkü gaz, hırsızlık, haneye tecavüz oldukça fazla bu durumda 40 bin lira birikim mi? bankadan başka yerde saklayamam faiz almadan orada tutmam doğru mudur? diye sormuş o bir fa faizsiz müesseseler var faizli olan müessesede tutması doğru değildir desteklemek açısından Faizsiz mi bir müesseseye verebilir? Kar payı da alabilir. Devam ediyor soru. Ülkemizde %6 civarında enflasyon var. Yıl sonu 40 bin lira 37 bin 500 liraya düşüyor. Bu zararımı yani enflasyondan doğan kaybımı nasıl telafi edilir, edebilirim demiş ve devam etmiş. Yaşar Nur Öztürk Hoca'nın dediği gibi herkes enflasyon nispetinde faiz alabilir. Geri kalan faizi fakirlere verebilir. Fetvası için düşüncelerinizi Ayet ve hadis ışığında görüşlerinizi öğrenmek istiyorum demiş. Yok, izleyicimiz. Faizde e, ayet kelimeler zaten açık. Hadis-i şerifte de riba ve reybete faizden de e, sakının, faiz şüphesi olandan da sakının diyor. Bundan dolayı bu, bu enflasyon ayarında, şu uyarında bunlara fetva vermiyoruz. Efendim e, hiçbir şekilde e, caiz değildir. Ancak yani... Dolara dolar, işte altına altın, gramına gram. Bu şekilde... Burada şöyle bir kritik durum söz konusu. Belki bunların sayısı çok olmayabilir ama sonuçta e, dini hassasiyeti olan elinde e, nakit parası olup e, bunu nakit yani tutan faysiz, insanlar var nasıl faysiz yapsınlar faysiz müesseseler, enflasyona karşı. Ama faizsiz müesseseler kuruldu bu bize büyük nimettir. Oralara yatırsınlar faizsiz müesseselere yatırsınlar. Şimdi bu olmasaydı ne diyecektik şimdi bir de? Dolayısıyla bu imkan bugün... Yani 20 sene önce yoktu. Yoktu tabii. Yani veya işte 25 ama sene önce Ama 20 sene yoktu. önce de bu kadar kasçı yoktu. Evlerde <gülüyor> paralar duruyordu yani. Yani nakit ama o zaman da çok yüksek oranda enflasyonlar vardı. Ee, paranın kaybı söz konusuydu ama altın döviz gibi. Altın. Ee... Yani şu vardır zaten bir borç gibi durumda verirken altın olarak verir. Altın olarak da alır. Dolayısıyla kaybı olmaz. İslam o yani İslam la zarara ve la zarar yani zarar da görme zarar da verme. İlla da sen Avanaksın gibi. Şeyde de var. İmam Ebi Hüsum'un fetvasını veriyoruz. Zararı tazmin fetvası. Onu da niye veriyoruz? 30 sene evvel 10 bin lira vermiş. Yani şimdi yine 10 bin lira şeye döndü yine milyara döndü de. Eskiden o milyar dönemindeki lafta çok daha iyi anlaşılıyor da. O 10 bin liraya vermiş. Yani 10 lira vermiş. E şimdi 30 sene geçmiş. Kalkmış ona. Al sana 10 lira. E diye borcumu ödedim. E şimdi bu adamda ben çok mağdur oldum. E 1 lira da fazla alsam faiz olacak. Böyle değil. O zaman da İmam Beybüsü diyor ki, e, zararı ödetir diyor. Zararı öder diyor. Nasıl ödeyecek O zararı? zaman zararın nasıl tespit edilmeyeceği? Yok, tespit şöyle. O zamanki 10 lira kaç gram altın alıyorduysa, bugün o adam ona o gram altın parası borçlu. Yani hesabın böyle yapılması lazım. öyle belki. yapılması lazım. Öbür türlü de, Uzun vadeli borçlarla. Öbür türlü de hesabın sonu yok. Niye sonu yok? Şimdi öyle bir durum ki bazısı da şöyle yapıyor. Ben bu 10 lirayla o zaman şuradan arsaya artsaydım. Bu arsada şimdi 10 milyon dolar olmuştu. Öyle de değil. Onun için bunun yine para birimi İslam'da altın ve gümüş olduğu için altın e, itibar alınarak efendim tespit yapılır. Öbür türlü de e, ya da 10 lirayı bir yere yatırsan o da istimlaka gitseydi de görürdün ondan sonra sıfır alırdır. Öyle de olmaz ki. E, değerli yerde alanı kıyas edip de öbürü de zarara gideni kıyas eder. O gram altın borcu kabul edilir. Yani uzun vadede zarar olmuşsa. Zararı tazmin denir adına. Çünkü esas para da altın olduğu için. Peki bunun için bir vade söz konusu mu? Yani atıyorum 10 yıllık bir de, borç. İşlerse 50 yıllık olsun. Yani, Sabah olursa 3 yıl 5 yıl aynı fark şey. Fark etmez. Bir zarar altın, söz konusuysa altın gramından altın zarar ödettirilir. Üzerinde. Yani İmam Bebi Yusuf vermiş bunu. Ee, zarar görülmemesi açısından e, yani İslam'da bunun şeyi yok mu çözümü yok mu hep zarar mı göreceğiz yani faiz diye falan diyen varsa bunu deriz. Ama bazı altın da bazı senelerce durdu yerinde. Evet ama bu bir bu sürüdür, aralar çok iyi. E, çok ciddi bir e, yükseliş. Ama yani her sorusu. zaman da o da şey olmaz. Ama en azından bir şeydir. Değer çok değer düşmemesi açısından. Şimdi bir aynı ölçüdür. izleyicimizin bir Hakan Sözeren İstanbul Üsküdar'dan bir başka sorusu var. Ee, orada şöyle diyor. E, geçen hafta demiş ama tabii herhalde bir önceki hafta veya iki önceki hafta Tarih 2-6 diye attığı için biz de tereddüt ettik. 2 Haziran değil tabii. 2 Mayıs herhalde yazılmış mektup. Ee, Mahmut Hoca ve cemaatinin Nisan ayında gittikleri umre görüntülerini verdiniz. Safa, Merve arasında sahi yaparken çarşaflı hanımların Mahmut Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca geçerken dizlerinin üzerine çöküp başlarını öne yediklerini gördüm. Ee, her iki hoca efendisi de bu duruma ses çıkarmadılar. Ee, bu davranış doğru mu? Ee, peygamber bile karşısında kimseye diz çöktürmedi. Bu davranış doğru mudur diye sormuş. Ya öyle diz çöktürme manası değil o. Orada arkasının görmesine mani olmama meselesi. Diz çökme yok orada. Ben, yani, izlemediğim ben, de, ben de öyle bir şey rastlamadım. Zaten öyle bir şey de olmadı. Çünkü Safa Merve'de e, ben e, Mahmut Efendi Hazretleri'yle birlikte yapmadım. Yani Üstadımız e, Hazretleri bir, bir gün sonra yaptı. Ve üst kattan yaptı. İzdağımdan dolayı. Dolayısıyla üst katta sahinde pek insan yani bulunmadı. Kalabalık öyle bir durum, diz çöken falan ben hatırlamıyorum. Ama oradaki <gülüyor> böyle bir şey varsa o şundan oluyor. Şeyde, işte Medine'de de otel çıkışı, arame gelişte o görüntüde de var. Ama burada diz çökme... Me mezun. Belki onu mu söylüyor Belki hocam? Belki onu söylüyor. O mühim değil. Mühim olan, nerede olduğu mühim değil. Bu Davranış bir... önemli. Davranış tabii. önemli. Böyle bir davranışta iş işte, yok. Diz çok, yere, köp yere şey, böyle şeyler istenen şeyler değildir. Ama insanların davranışlarını kontrol edemezsin. Yani isteyen istediği şeyi yapar, ama orada şu oluyor: arkadaki göremediği için öndekiler yere çöktü. Arkadakiler görebildiği şeyi oldu, ilanları olmuş olabilir. Hmm. Anladım. Yani çünkü kalabalık zamanda öyle oluyor. Efendim, devam edelim şimdi izleyicilerimizden gelen sorulara cevaplamaya. Yine üsküdar'dan bir izleyicimiz sormuş. Moşevi yanında çalışıyorum caiz midir demiş. E, caizdir yani o onda bir şey yok efendim gayrimüslim bir insan patrondur sen ondan maaş alıyorsun helaldir senin yaptığın iş helalsa o iş. iş verenin kim olduğunu. Tabii mühimdir manifaturadır evet. şudur budur caizdir. Hayır zaten yurt dışında çalışan insanlarımız işçilerimiz var ee, onlar e, yabancı patronlar yanında e, çalışıyorlar. Ee, ve biz devam edelim efendim sorulara ee, Gebze Sakatlar Derneği'nden size teşekkür ve dua var Allah ee, şifalar versin Cuma günü ölen kişinin namazının farzı kılınır mı demiş Adana'dan bir izleyici onu biraz anlayamadım baştan. Anlayamadım. sonra aklıma şöyle geldi yani hani bu Cuma, Cuma namazı ölünce... üzerinde Yok yok bu cuma günü öldü de mübarek adam şehit oluyor falan. Cuma günü ölene kabir sual, sorgu yok hadisleri var falan. Evet. Bunun yani kaza namazları varsa bunları yani ödemeye gerek var mı yani? Bu temizlendi gibi geriye kefaret olduysa cuma öldüğü için hani şey yapılıyor ya devir gibi. Bunlara lüzum var mı gibi mi acaba? Ama onu da oradan çıkartmak da zor. yani çalkala, çalkala anca onu çıkartabildim. Ee, öyle de olsa böyle fark etmez. Bir adamın borcu varsa... Bir adamın haç borcu varsa, bir adamın efendim, cuma günü ölmesi İslam hükümlerden başkasıyla ilgili hiçbir ara, e, fark araya sokmaz. Aynı diğer günler ölen gibidir. Borcu varsa ödecek Namazı varsa, yani e, devir muamelesi yapılacaksa, kaç günlük namaz varsa yapılır. Efendim, haç vasiyeti varsa, parası bırakmışsa bedel olarak hacca gidilir. Yani cuma günü ölmesi Hiçbir değişiklik yapmaz. Onu diyelim biz. Yani ne sorduğunu tam anlamasak da... ...cuma ölenle... E, ...diğer günlerde ölenin şeyi aynıdır. Hakkındaki Tabii, muameleler. namazının farzı gibi... evet ...yani anlaşılması zor bir soru sormuş. Belki e, SMS attığı için... ...o da e, sağlıklı tamamı... ...gelmemiş olabilir. Efendim bir başka izleyicimiz... E... Tasarrufa kaçmış olabilir ama bu seferde <gülüyor> <gülüyor> yani ...yani biz, biz de fetvayı... ...tasarrufa kaçmak durumunda kalıyoruz o zaman. Çünkü anlamıyoruz. Evet. Ee, bir izleyicimiz de şöyle demiş efendim, iki yıl önce bir kurban adadım, yerine getiremedim, ne yapmam lazım demiş. Yerine getirmesi lazım çünkü e, adak şeye benzemez. Kurban diye adanmış olması kurban bayramı esnasında mı yapmayı gerektirir? Yok, kurban e, adağını yani işi yerine geldi mi, şöyle olursa şöyle yapacağım dediği zaman o iş hasıl olduğu anda kesmesi terettüp eder üzerine. Onu geciktirmesi de iyi değil, Kurban Bayramı ile ne alakası var onun. Evet. Ama Kurban Bayramı'nda da geçse olur da. Anladım. Ama Kurban Bayramı'nı yani beklemesi... Yani kurban sözcüğünün geçmesi... Yok hiç alakası yok. Evet. O kurbanın şimdi, kurban Arapça'da yakınlık mağazdadır. E, fakat bunu, e, Arapça'da adı da kurban değildir. E, Türkçe'de kurban, yani Allah'a tekarruf ve yakınlıktan yakınlık. dolayı kurbanen alihe diye de Kur'an'da geçer. Onu da okusa adam vay kurban der zanneder onu. Kurban. Halbuki kurbanen alihe yani Allah'a yaklaşmak için ilah tutanları anlatıyor. <gülüyor> Dolayısıyla yani onları zemme diyor. Kurban lafı onu kurban bayramıyla alakadar etmez. Bu nedir? Kurban olacak cinsten koyun keçi sığır ve deve. Bu dört davar en devarlar Bunların da erkeği dişisinden sekiz çift eder. Temaniyete ezi 8 Sekiz çift diye Kur'an'da geçer. Bunlardan kurban bunların birinden e, adağını kesmekle yerine getirmiş olur. Şimdi maddi durumum yok mu? Bu adak şeye benzemez. Yani kurban bayramındaki kurban maddi durumun yoksa vacip olmaz. Hmm. Ama bu adaktır. Adaksa... Kesin vacip olmuştur. Yani yerine geldiyse, yani hasta mı iyileşirse adam olsun kurban geçerim. Diyen adama adak terettüp etmiştir hasta iyileştiği zaman. Bu durumun durumda, olup olmaması, olmaması bir şey değiştirmez. Bu kişi borçlanacak, karşılanacak veya birilerinden git. Borçla da kesilir yani. Borçla da değil, mecbur kesilir. Borçla da kesilir. Borç almak zorunda. Yani kesmek için bunu yapmak zorunda. Bunu ödeyecek. Ne yaparsa yapacak veya birilerinden hediye alacak. Evet. Ee, bir başka e, izleyicimiz dualarını ve memniyetini ifade ettikten sonra bir başkası da e, intihar ecel midir diye sormuş. Acaba bu soru daha önce sorulmamış mıydı diye bir an tereddüt ettim ama sanki soruldu. Bana da öyle geliyor. Yani fakat e, intihar eceldir her şey eceldir, her şey kaderdir her şey kader mi diye soruldu herhalde evlilik kader mi diye soruldu. E, evet evet. E, evlilik kaderdir Ed, ölüm kaderdir intiharsa da kaderdir çünkü Allah onun onu öyle seçeceğini, o iradesini o yönde kullanacağını ezelde bildiği için yazı ona göre yazılmıştır. Ama o bilgi mecbur edici bir bilgi değildir. Gözlemci bir bilgidir. E, kader olarak. Ecel midir deyince de ecelle kaderin çok irtibatı vardır. Çünkü e, ne buyuruyor ad-i kerimede? E, Likülli ümmetin ecel. Efendim, her ümmetin, her toplumun, her bireyin, ferdin eceli vardır. E, Likülli ecelin kitap, her ecelin yazısı vardır. Yine yani demek istiyorum. Ecelin de kaderle bağlantısını kuruyorum ayetlerle. Dolayısıyla herkesin ne zaman öleceği ecelleri geldiği zaman bir an bile geri gidemezler ve öne de gelemezler. Yani ileri geri yapmazlar. O anda ölürler. Bu ayetlere göre bu adam intihar da etse öldü mü? Öldü. E, eceli geldi ki öldü. Eceli gelmeseydi intihar teşebbüsü başarısız olurdu. Bu adam kendini öldüremezdi. Her tarafına kurşun sıksa da öldüremezdi. Kim niceleri de intihar teşebbüslerinde başarısız oluyorlar. İyi ki de başarısız oluyorlar. Ölemiyorlar çünkü ölmek elinde değil ve Ma ke inne el-nefseni illa Benim iznim olmadan kimse ölemez. Ölmek hakkı yok. Kitab-ı Müeccele. Eee suresi belirli bir yazı. Ölüm için ne diyor? Müeccel yani tayin edilmiş, belirlenmiş kitap yazı demek. Bir yazı. Hal böyle olunca intiharda eceldir. Şimdi bizim milletimizin yanlışta bir şeyleri vardır. Alışkanlıkları ve hatta telefuzları vardır. E ne derler? İşte hastalıktan mı? Kazayla mı öldü? Ecelle mi öldü? Eceliyle mi öldü derler. Adam durup dururken yani kalp sektesinden ölürse ecelle olmuş oluyor. Efendim, araba çarparsa kazayla ölmüş oluyor gibi. Efendim, ama işi deşersen herkesin itikadı kadere vardır. Ecele vardır. Ama tabirler ve deyimler ilmi değildir. İstilahlar yanlıştır. Onun için bu soruları da yani gülüş duruma düşerler ilim ehlin nezdinde ama tabii şimdi de nerede ilim ehli onu da anlayacak. Yani demek al deme kalbura kallabur. Ee, de ondan dolayı e, yine de biz doğruyu söyleyelim, doğruyu bilelim. Evet. Birbirimizi de ikaz edelim en azından kader inancını yerleştirmek açısından önemlidir. Şimdi bir başka izleyicimiz ilginç bir soru sormuş. Cennet ebedi değil diyorlar. Aslı nedir demiş. E tabi diyorlar çok. Mustafa İslamoğlu da bu görüştedir. Yani diyor ki cennete ebedidir dersek diyor, gaybı taşlamış oluruz diyor. Onun için diyor, e, yani bu konuda hüküm vermemek lazım. Ya Kur'an'da ayet olan bir konuda hala gayba girer bu iş dediğin zaman şaşırtacak bir şey ya. Buna cevap verilmiştir. Yani bu hususun reddiyesi hak sözce Benim de bir Arifan dergisindeki reddiyem çıktı ama o reddiyeler kitaphane gelemediği o hususta. Arkadaşa da söyleyip duruyorum. Ama e, İslamoğlu'nun batıl görüşlerine karşı reddiyeler e, karşı hak söz. kitabına adı Hak Söz. Bunu 5-6 tane fıkıh alimi e, bizim de arkadaşlarımızdan yazmışlardır. Orada bir konudur bu. Yani cennet ve cehennemin ebediyeli konusu. Onun orada kaybı taşlamadır. Böyle işler kesin kararı yok gibi işi sulandırmasına karşı Hoca Efendiler yani herhalde de her bölümü bir hoca efendi yazmış. Yani ismi de var. Efendim ayetlerle, hadislerle deliller getirmişlerdir. Yani demek istiyorum ki kaynak ve delil ve bilgi doyurucu bilgi isteyenler oraya baksınlar. Ancak benim diyeceğim nedir vel iman edip salih ameller işleyenler sen cennetin altlarından ırmaklar akan cennetlere girdireceğiz. Bu Kur'an-ı Kerim'de hemen, hemen 45 yerde geçer. Halidine fiha ebede. Halidine, onlar orada ebedidirler. hulut ebediliktir ve devamdır. Yetmemiş bile de ebeda, sonsuza kadar diye de orayı kitlemiştir. Ayet olarak bunlar delildir. Efendim, e, hadis-i şeriflerden de bu delil vardır. Mesela bir hadis-i şerifte, Yü'tel mevtu ala surat-i kepşin Cennet eli cennete, cehennem eli cehenneme yerleştiği zaman ölüm alacak koç şeklinde, yani surete şekle bürünmüş olarak ölüm de bir Allah'ın mahlukudur. Ölüm koç şekline büründürülüp cennet cehennem arasına getirilir, orada boğazlanır, kesilir. Ondan sonra cennet tarafına Ya halel cennet huludun felamev Ey cennetlikler! Orada ebedisiniz artık ölüm yok. Cehennem tarafına da Ey cehennemlikler! Tabi müstubanlar çıktıktan sonra bu. Siz de ebedisiniz, ölüm yok. O zaman cennet ehli bayram eder. Çünkü o zamana kadar hala onlar da tedirgin, ya çok rahatız falan bir de rahat oldu mu daha kötü oluyor ayrılmak. Onun için acaba içindeyken ölüm yok, ölüm kesildi denince o zaman cennet ehli esas cenneti bulur. Bir arada de çok üzülür. Çünkü belki ölürüz diye beklentideyken ölüm olmayınca, azaplarının devamını duyunca çok ızdırap duyarlar ve büyük feryat koparırlar. Cehennem de ebedi midir diye soracağız ama reklam arasından sonra. Devam ediyoruz Feli Ahmet sizden gelen e, soruların cevaplarını vermeye. E biz uyurken de dünya devam ettiği gibi yani. Onlar reklam seyrederken de burada evet, hayat burada devam ediyor. Evet burada sohbet ve hayat devam ediyor. E, şimdi e, cennet ebedidir. Cehennem, Cenn, de, cehennem de ebedidir. Aynı ayetler e, kafirler hakkında vardır. Estağudu vellezine keforu <gülüyor> lehum nâru cehennem. Kafirlere cehennem ateşi var. <gülüyor> Haklarında ölüm kararı verilmez ki ölsünler. Böyle kafir varlar min azab azapları da dindirilmez. Kederken eziy kulle kafır, her kafiri böyle cezalandırırız. O onlar akımdaki hatlardede khalidine fiya beda tabirleri geçer. Mesela innalladine kivarum min el kitab ve fi nahr cenneme khalidine fiya. Ehli kitap olsun, putperest müşluk olsun. Her iki fırkanın fırkada kafirdir. Bu kafirlerin Hepsi de cehennem ateşinde ebedidir. Halidine <gülüyor> fih. diye ayet-i kerimede Şimdi rahmetim gazabımdan büyüktür. Ee, Sebekat rahmeti gazabım, rahmetim gazabımı geçmiştir. Cehennem ebedi değildir. E, tartışması yapanlar var da o yapanlar sonra var. Yaşamış. O İmam Rabbani Hazretleri ki itikatta müteahhittir, onu hiç kabul etmez. Hatta Muhyiddin Arabi'nin bazı görüşlerine de orada azapları hafifletilecek, azapları hafifletilmeyecek ayetine e, mübarek işaret eder. Der ki böyle ayetler varken böyle rahmet e, üzerinden giderek e, Allah'ın rahmetinin sepkatinden yola çıkarak e, naslar ve ayet hadislerin açık ifadelerine karşı hüküm çıkarılmaz der. Bunu kabul etmez Mavrı bana Hazretleri der ki doğrusu budur. Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre efendim cennet devedidir Cehennem de ebedidir. Yalnız zaten onu diyen alimler de cehennem son bulacak demezler. Azaba alışacaklar derler. Yine cehennem sonsuzdur. Çünkü ayete direkt manda onlar da ebeda. Fakat azap alışabilirler gibi bir ifade kullanırlar. İmam Rabbani onu da kabul etmez. Sebebi la يُخَفَّ فَعَنُمْ مِنْ azabe. Azapları hafifletilmez adı var. Amme'de de, Nebe' suresinde فَذُوكُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ اِلَّا عَزَابِ Tadın bu azabı ancak arttırırsak azabımızı arttıracağız. O ayetleri delil getirirler. Yani la bizine فِي اَحْقَابَا o azapları e, hafifleyecek veyahut da azaba alışacaklar şeklinde yani çok uzun yıllar sonra orada o da e, 80'lerce yıl beklerler bu da Nebe sonrasında orada ahkab hukubun cemidir hukup 80 senedir e, ahkab olduğu zaman cemi en az 3'tür e, 3 kere 8'den ne eder 240 240 sene falan işte ahkaba 80'lerce yıllar beklerler halbuki o ayetteki şey ebedilikten kinayedir Niçin? Başka ayetlerde Halidin efiya ebeddalar varsa burada da çokluktan kinaye bir cemi lafız varsa öbür ayetteki ifade sarih olduğundan, açık olduğundan bu ayetteki ifade ise çokluktan kinaye olduğundan ne olur? Ee, hani mutlak mukayyede hamledilir gibi bir kaide. Burada açık ifade varken bu ne olduğu hani 80'lerce, o zaman 240 de diyemiyorsun. Sen en az, en az... Ha en az 240 diyorsun. Peki çoğunu nerede duracak nihati var mı? Ona da karar veremiyorsun. O zaman öbür ayette ebedilik varsa daha burada efendim e, şu kadar diyemiyorsan oraya gideceksin. Ayet ayetle tefsir edilir. Yine onların delil aldığı bir ayet vardır. Hud suresinde hem cennet ehli hem cehennem ehli hakkında Halidin efi amademetis semavatu vel ardu Cennette ebedi kalırlar. Öbür de cehennemde ebedi kalırlar. İkisi de var. Gökler yerler durdukça. Şimdi gökler yerler durdukça ayetinden yola çıkanlar işte efendim ebedi değil bir şeklinde mana verirler. Halbuki ehl-i uleması der ki burada dünyanın gökleri yerleri durdukça diye bir şey yok ki zaten dünyanın göğü yeri durdukça cennet cehenneme adam gitmeyecek. Buradaki maksat ahiretin gökleri yerleri durdukça demektir. Ki o da süreklilikten kılahedir çünkü cennet cehennem ebedidir. Ebedi ayetleri varken demek cennetin cehennemin gökleri yerleri ebedidir. Allah tabi ki cennetin cehennemin göğü yeri, tavanı, efendim arsası durdukça ebedidirler. Dolayısıyla ehli sünnetin görüşleri çok kuvvetlidir, ayetlerin, hadislerin sarih ifadeleriyle teitlidir, desteklidir. Diğerleri, efendim e, bazı müpem lafızlardan yola çıkılarak acabaalı işte acaba buradan da bu çıkar mı gibi bir uğraşıdır boşuna çabadır. Ee, buna buna ne bir hadis-i şerif vardır. Ne buyuruyor? Çok açık bir hadis-i şerif. Cennet ehline dense ki: "Levkilel ehli'l cennet innekum ma'kisun fiha biadedi kulli hasatin cennettekilere dense ki: "Dünyada ne kadar çakıl taşı var?" Hani denizin dibinde, toprakta, dağda, bayırda, çölde bunu Kimse bilemez. Deli olmak lazım bunu saymağa kalkmak için. Her çakıl taşı başına cennette bir sene kalacaksınız. Dense cennet ehli üzüntüden kırılır geçilir. Bütün cennet zindan olur. Niye sonu var? Ölevk ile el ehlin nar innekum makizun ve hasatin. Dünya cehennemdekilere dense ki siz dünyada ne kadar çakıl taşı varsa tane başına bir sene kalacaksınız. Leferihu cehennemde bayram olur. Çünkü sonu var. Velakin kuilelahumul ebedu. İki tarafa da ebedilik tayin edilmiştir. Bu kadar hadisler varken, orada da bir gökler yerler durdukça, tabi dünyanın göğü yeri değil ki bu zaten. Cennet, cehennem ne zaman dünyanın göğü yeri bitecek ki? Aa, şimdi mevcutturlar ama. E, dirilip de haşr olmak cennete, cehenneme girmek, dünya kaybolduktan sonradır zaten. Zaman olarak. E dolayısıyla o göğ, cennetin göğü yeri durdukça demektir. Bu iki yerden biraz bunlar böyle şey bulurlar. Ama ee, demin dediğim gibi Halid-i ebeda tabirleri çok yerde geçer Kur'an-ı e. Çok yerde geçer. Onun için hulut varken, ebeda varken, sonsuzluk varken, daha bunun efendim, süreli olduğuna inanmak el-i sünnetten adamı çıkarır. Evet. Hatta ee... bizim efendi hazretlerinin şöyle bir sözü vardı. Bir adam dese ki cennet cehennem trilyon senedir kafir olur. Niye? O hani onu büyütmek için, çok uzun demek için der ama onun sonu Son tespit ettik. Son tayin etmiş oluyoruz. Ee, bir izleyicimiz. Efendi Hazretleri de yani Mahmud Efendi Hazretleri'ni kastediyoruz. Zamir'in mercini ara sıra söyleyelim de sonra herkes beni kastediyor demesin ha. Yok insan kendi kendine zaten Efendi Hazretleri de mesela Yok yok beni demiyorum. Şimdi bir de Anadolu'da dolu Efendi Hazretleri varmış diye ha. yazarlar var da. Ha evet. Ee, <gülüyor> ee, sık sorulan sorulardan birisi daha. Bankadan kredi alıp Ev almak caiz. Asla caiz değildir. Ee, ama o finans kurumlarında da bir soru var orada. inşallah ona gelirseniz onu da şerh ederiz. Orada da bazı muamele yanlışlıkları var. Var hemen e, aşağıda iki soru aşağıda ona geleceğiz. E, başka bir soru tesettür nasıl olmalıdır? Şimdi yok, ona gelelim o zaman. Bu arası çok açar bizi. Peki. İki soru birbirine paralel. Katılım verdim. bankaları evet. yani İslami bankalar malı alıp satmıyor. Parayı verip evin üstüne ipatok koyuyor. Bu uygun mudur demiş Said Çolak. Şimdi efendim bununla bunu birleştirdiğimiz zaman krediyle ev almak caiz, caiz mi? Midir? Değil. Ne oldu? E, finans kurumundan almak caiz mi? Caiz. Ama neyle? Şartla caiz. Bunu, babamın oğlu mu bu? Niye caiz bu? Şimdi buradaki durum nedendir? O alıp sana vadeli satma muamelesi yaparsa caizdir. E şimdi. Yani kendi adına alıp kendi portföyündeki bir malı satıyormuş gibi işlem yapma hali. İşlem yapma hali. Şimdi bazıları bunlar ilk kurulduklarında bazı hocalardan fetva alıyorlardı. İsimlerini vermeyin bu hoca efendilerin. Bazılarıyla da tanışıyorum. Onların da beyanı biz gidiyorduk, denetliyorduk, inceliyorduk. Hatta bu muameleniz İslam fıkhına uymuyor. Batıl, aktı, fasittir. Bozuyorduk. Ya bu kadar yetkiliydik dediler. Ama ne zaman ki bu işler oturdu, oturdu. Şimdi hoca fetva vermese de, hacı gelmese de öbürü geliyor. Öyle olunca bunlar efendim... Bana ne hocadan demeye başladı. Ama bunları bir hizaya getirmek bir molla kasım lazım. E dolayısıyla ben buradan söylüyorum. Arabadır, evdir, şudur, budur. Finans kurumu diye efendim gözü kapalı gidip de helaldir, caizdir demiyoruz. Muamelenin şeklini bilmemiz lazım. Muamele nasıl olacak? Muamele nasıl olacak? Zaten bunların hiçbiri kalkıp da bütün parayı vermiyor. Bir miktar senden peşin istiyor. Tabii ki. Bir miktar peşin istediği zaman bu bardağı alıyor. Bu bardak kaç lira? 10 lira. Sana da diyor ki efendim 2 kuruşun sen getir. 8'ini de ben vereceğim. Bu şekilde kalkıp da bunu alıp da yani 8'ine de kendi içerisinde ipotek koysa arada da yazışmalar mazışmalarda da efendim bu bardak onun olsa böyle olmaz bu caiz değil. Ama şimdi böyle yapıyorlar ekserisi. Ne yapması lazım? Ha yazıyı şart koşmuyorum. Yazıda ne yazarsa yazsın. Çünkü senin adın, senin tapunu emaneten bana da verebilirsin. İşte ama göre o benim tapum olmaz. O ayrı bir şey. Yani yazıyı konuşmuyorum. Ama ya yetkili veya yetkilinin vekili. O işlemlerle ve, vekil edilmiş kişi. Ne yapacak? Diyecek ki kardeşim. Bu 10 lira. İkisini senden istiyoruz. O zaman zaten ikisini direkt senin oluyor. Bundan dolayıdır ki ikisini senin adına, sekizini benim adıma ee, almak üzere. Efendim, beni vekil ettin mi? Yani biz ortak oluyoruz bu işte. Çünkü para istiyor ya ondan yüzde yirmi bir mi ne istiyorsa. Ortak ediyor direkt. Bu adam ben seni bu iş için vekil ettim diyecek. Bu vekaleti alan finans kurumunun adamı gidecek bu malı alacağı yere. Diyecek ki. %20'si falan'a ait olmak üzere, %80'i bana ait olmak üzere, ya da şu meselesemize ait olmak üzere, aldım. O da sattım, aldım, sattım. Tamam. Şimdi bu bir muamele. Bunlar kolaya. Yani illa kağıt üzerinde istemiyorum. Söz de olması yeter. Söz de yeter. yetiyor. İslam, akit, söze bakar. Ondan sonra gelecek bu adama. Bu adam ona gelecek, bu, o ona çağıracak. Mühim değil. Diyecek ki, bu adam, benim param olmadığı için 8'ini, yani 80'ini sana aldırdım. Fakat... Ben şimdi bu senin hissene talibim. İkinci konuşma olacak. ikinci artık. Bu hisseni bana kaça satarsın? Bu da diyebilir ki sen kaç ayda ödersin? Hani o vade payı konulmasında ona müsaade var. Şöyle müsaade var. İlk planda tercih olarak sunum müsaadesi var. 10 şık. Yani 12 ay, 24 ay, 36 ay falan filan. Şıklar sunulabilir. Bu işi faize sokmaz. Burada da çok insan şüpheleniyor. Evet. Bu şüphe edilmesin. Şık sunumu bu. Kararı değil. Burada bir kişi ben ne zaman ödersem ona göre sen de benden alırsın diyemez. Bu olmaz. Mecburen sunulan şıklardan birini tercih etmek zorundadır. Ben 24 ayda ödeyebilirim. Veya 36 ayda ödeyebilirim diyecek. O da diyecek ki benim işte %80 veya 10.8 hissemi 24 ay vade ile ...bana ödemen üzere... ...şu rakama... ...ayda şu miktarlarda ödemen şartıyla... ...sana sattım... ...o da aldım diyecek... ...ondan sonra... ...o şeyde e, ipotek varmış... Efendim, ...kağıtın üzerinde bunun üzerine görünüyormuş... ...hala buna geçmemişmiş... ...onlar mıyım değil... ...o emanete geçiyor... Ama lafızla yani sözle... Evet. ...bu iki ayrı i̇ki işlemin... ...işlemin yapılması. ayrı ayrı yapılması ...şurada lazım. konuştuğumuz gibi yani 10 dakikayı evet. almaz... ama. Bu kadar da İslam'a duyarsız olup da nasıl olsa millet bize geliyor güveniyor nasıl olsa hocalar finans kurumuna fetva veriyor faize gitmeyin de finansta olur caizdir diyorlar diye İslam'ı sömürmek istismar etmekte iki kelimeyi bile biz öyle uğraşamayız diyenini de duydum. Yani bu kadar da İslam yani burada bir etkisiyle... herhangi hile-i söz konusu değil. Yok bu hile değil. Bu direkt satış. Çünkü zaten parayı iki, onda ikisini kendi veriyorsan kendi adına Hayır veriyorsun. burada e, sözle Kağıt efendim, üzerinde yapılan işlem uyuşmuyor. Efendim tamam da bu, isla, bu kağıtla kağıtlan işi hiçbir zaman bir şey itibar edilmez. Nikah, akıt, sözdür. Beyyan, alışveriş, akıt sözdür. İslam'da bütün akıtler sözdür. Kağıt üzerinde mesela şunu diyelim. Ben senden bir daire aldım, müteahhitisin sen. Ben aldım ama dedim ki tapuyu şu arkadaşın üstüne yap. O tapu yapma ne İslam'a göre yalandan günaha girer. Ne o adam efendim o evin sahibi olur? Hakikaten debilir. Dolayısıyla ne de benim bu zekattan düşer. Mesela oradan bir gelir geliyorsa zekat bana tahallük eder. Bu, tapu sende, sen de zev vereceğin diye bir şey yok. Ne dolayısıyla yani bu bunun gibidir. Çünkü güven meselesidir. Yani güvene dayalı ipotek koymuş, sen de kalsın şimdilik. Çözülünce yani bana geçer. Yani burada bir muvaza, bir danışıklı dövüş yok mu? Yok bu ona girmez. Bu şuna da benzeyebilir. Mesela gidersin direkt kendin bir müteahhitten bir daire efendim alırken e, dersin ki benim peşinim yok. Bana vadeli ne verirsin? Adam da sana der ki ne kadar da ödeyeceksin. Sana 5-10 şart sunar. Sen onlardan bir sulu bırakmayacaksın. Birini tercih edip karara bağlamak zorundasın. Ben 24 ayda ödeyeceğim. Dediğin anda o da der ki o zaman benim dairemin fiyatı sana şu şu. Tek kalem üzerine anlaşılır. Yani tek fiyat takip Usabi, bağlanır. Sadece daire için değil, bütün Arama, alışverişler için, hepsi. her şey için geçerli. Her şey için geçerli. Yani daha küçük bir Yani ihtimalle... vadeli alışveriş. Anladım. Şimdi finans kurumundan da vadeli alışveriş yapılmış olacağı için o tekliflerden biri üzerinde o kuruma ait hisseyi alır. Anladım. Ama o ipotekli olur falan bu mühim değil. Teminat gibi, o yani başkasının üzerinde emaneten durma gibi teminat gibidir. Bir ara daha verip devam edeceğiz. Değerli izleyiciler... Sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Bir kısa aramız daha var. Değerli Zicler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen sorular var. O soruları da cevaplıyoruz. Ve banka kredisiyle ev alınır mı sorusunun devamında gelen katılım bankalarından, finans bankalarından yani faizsiz kar payı dağıttığını söyleyen kurumlardan nasıl alışveriş yapılır? Sorusunun cevabını zannediyorum. Yani verdik. verdik. Birkaç ee, kere verdik ama evet, olsun. Ara sıra yani, vermekte fayda var. Et ahsen. Evet. Ee, evet. Şimdi tesettür konusuna geçelim. Bir izleyicimiz tesettür nasıl olmalı? Pardüsünün dinimizde yeri var mıdır? Diye sormuş efendim. Ya Pardüsünün lügatımızda yeri yoktur. Fransızcadan geldiği için. Şekilde e, teşebbüh ve benzerlikden dolayı yani o bakımdan onu pek uygun görmüyoruz. Yani ismin de müsemma ile ilgisi vardır. İsminde de ile yani ilişkisi kurulabilir. Ancak e, burada tecerrürde asıl olan e, iki ayet vardır. Bunu da birkaç kere beyan ettim. Ahzab suresinde vardır, Nur suresinde vardır. E, Nur suresindeki etestecadullah vel yadrubne bi humurini ala ne başörtülerini yakalarının üstüne atsınlar, vursunlar. Bundan maksat yani göğüsleri ve şeklin tümünü kapatacak şekilde yani başörtüsünü çenesinde bağlamak veya kafasında dolamak değil de yakalarının üstüne ifadesi bulunduğuna göre yani tesettürün üst bölümünü anlatmış olmaktadır. Aynı şekilde Ahzab suresinin hatinde ya <gülüyor> ey nebiyiz can eşlerine, kızlarına ve bütün müslümanların hanımlarına söyle ki yudinin aleyhin de cebrabibin üzerlerine cılbablarını sarkıtsınlar. Celabip cilbabın cemidir. Cilbabı lukata bakarsan milhafe der, milhafeye bakarsan çarşaf der. Bu Elmalı Hamdi Yazır'ın, Konyalı Mehmet, Mehmet Efendi'nin, İzmirli İsmail Hakkı Efendi'nin, Ömer Efendi'nin bütün e, son dönem Osmanlı ulemasının ki en iyi bilenlerdendir bunlar. Hepsinin tefsirlerinde çarşaf olarak zikredilmiştir. E, efendim. Neden? E, çarşaf şartı var mıdır? Şehir kıyafeti olduğundan. Ee, şehir kıyafeti olduğundan bu özellikle zikredilmiştir. Ee, yoksa tesettürde asıl olan kadının avretini örtmesidir. Avreti derken sadece göbeği diz kapağı arası değil, o erkeklerin avretidir. Kadının avreti ve cemiyet beden hürret avretül illa eli ve yüzleri yüzü ve iki eli el ayası müstesna hür kadının yani şu andaki bütün kadınlar hürdür bedeni tümü avrettir. Yani bunun manası setre avret de farz olduğuna göre namazda, burasını kapatmadan namazı da olmuyor. Demektir. Ve e, yabancı erkeklerin görmesinin de haram olduğu bölgeler demektir aynı zamanda. Âti kerime de velâ yübdîne zînete unne illâ mâ azâra minâ zînetlerini yani süslerini derken süs yerlerini demektir o. Göstermesinler ama şu da var. Bile zini bile zini de yabancıya gösteremez zînetini de. O da ayrı dava. İllâ mâ azâra minâ yani zaruri olarak görünenler müstesna. Zaruri olarak görünenler yolunu yönünü görmek için yüzü ve alışveriş vesaire her türlü işte taşımakta falan lazım olan elleri. Buradan da bu adet yine yüz ve elin dışındakileri göstermesinler manasına gelmektedir. Hal böyle olunca kesettürden maksat nedir? Setre avrettir. Yani avret yerini örtmektir. Avret yeri deyince nedir kadının avretleri? Bütün bedenidir. Bu yeter mi? Yetmez. O zaman çuval giyeyim olur mu? Olur. Yani millet sana gülmeyecekse, korkmuyorsan, utanmıyorsan çuval geçir giy. Beni alakat etmez. Mesele görünmemektir. Ama bir de bunun örfü vardır, adeti vardır, geleneği vardır, göreneği vardır. Dolayısıyla İslam medeniyetle çarşaf e, şehir kıyafeti olduğundan tefsirlerde son dönem Osmanlı müfessirleri, müellifleri tefsirlerinde yer alır. Ümmü Seleme Valdemiz olacak. Ebu Davud kaynaklı olacak. Bir hadis-i şerifte yine Cilbab ayeti, Ahzab suresinin ayeti indiği zaman e, Medine sokaklarındaki kadınlar, yani bu ayetle amel etmek üzere siyah kargalara döndü. Yani kadınların, o demek ondan evvel, çünkü ayetler geldikçe amel, tatbikat sokuluyordu. Burada siyah kargalar derken bir de rengin e, siyah olma özelliğine de dikkat çekilmiştir. ...yani çünkü karga siyahtır... ...e siyah renk kullanıldı... ...yani neden efendim adam diyor ki... ...bu çok itici bir renk bunu kullanmamak lazım... ...e zaten itici olsun diye... ...bakmasın millet veya da cazip olmasın diye... ...yani uğraşıyoruz ya... ...öbür türlü güllü müllü... ...cicili bicili efendim... ...başörtüleri takıp da... E, çirkin kendi güzelleşmek... veyahutta normalde çirkin... ...görülecek başı açık olsa da... ...bu bu şekilde takılarak milleti daha cezbedecek şekilde... ...giyinmek tesettüre hizmet etmez... Tesettürün maksadı nedir? Efendim e, ve şartları nelerdir? Bunlar e, Mahmud Efendi Hazretleri mehalinde de e, bu hikayetin tefsirinde bakılırsa biraz doyurucu bilgi vardır ama ben genel olarak şunları söyleyeyim. Yani çarşaf şart mıdır? Şar çarşafsız çarşaf en iyi şeklidir diyelim. Çarşafsız o daha diplomatik olsun. Evet. Çarşaf en iyi şeklidir. E çarşafın işte ne vardır? Üstadımız Hazretleri'nin de yani tabi Efendi'den Osmanlı ulema meşayhından gelenek, görenek hesabıyla konuştuğumuza bakarsak. göresel örf muteberdir. Ee, İslam'ın tesettürde şartları vardır. Bu şartlar nedir? Şekil belli etmeyecek. Şeffaf olmayacak. İçini göstermeyecek. E, cezbedici olmayacak. İşte dar olmayacak. Efendim çok ince olmayacak. Falan filan yani içi gösterecek. Bunlardır. Bunların dışında e, isim olarak konuşulacak olursa o noktada örfe geliriz. Ört muhtebertir. Buna göre Erzurum yöresindeki İhram Acem diyarındaki Ferace Çar <gülüyor> Efendim Anadolu'daki Atkı Şalvar Karadeniz'deki Peştemal Dolaylık. Bütün bunlar örfe göre caizdir. Aranılan şartlara haiz Dize. Ama şimdi peştamalı miniyeteğe çevirdiler. Yani dizine, dizine doğru geldi. Bazı adını vermeyeyim oralılar kızmasın. Bazı yörelerin çarşafı da dize kadar yukarı geldi. Ya bunun da adının çarşaf olması burada tesettür var anlamına gelmez. Yani yöresel çarşaflar var biliyorum bazı illerde. Dize doğru yakın. Halbuki ayak bütün avrettir. Dolayısıyla biz genel şartları Söyledikten sonra e, diğerleri örfe göre muhteverdir, tabidir. Ama e, demin dediğin gibi işte şekil belli eden kıyafetler, mantolar, pardeseler üzerine cicili bicili başörtüler, ondan sonra bir de bunların defilelerde mankenlere giydirip arz endam etmeleri, erkeklerin bunları seyretmeleri, ondan sonra da efendim e, tesettürlü bayanların da buna özenerek, böyle bir moda oluşturup bunları izlemeleri asla caiz değildir. Çünkü meselemiz güzel mi, çirkin mi, genç mi, yaşlı mı bunun belli olmaması ve cazibale hale gelmemesi yani nikahlısı olmayan mahremi olmayan kişi tarafından efendim bana bakılsın izlenimi verilmemesi. Hele bir de makyaj. Yani yüzde de olsa dudaktaki, gözdeki Far mıdır, rimel midir, ruj mudur, bilmem ne midir? Bunlar kocasına karşı helaldir. E babasının oğlunun görmesi de mubahtır. Her kocasına karşı da kendini tezhin edip de süslü göstermek için yapıyorsa sevaptır. Ama bu gibi ziynetlerin, yani cazip hale getirecek bu şeylerin kullanılması, koku, parfüm, bunlar kesinlikle yabancı erkeklere karşı gösterilmesi haramdır. Çünkü tehditli hadis-i şerifler vardır. Parfüm de buna dahil. Dahildir. Ha, evet. Kocasına yani mahremlerine parfüm. müstesna. Olur. Kocasına da sevap ayrıyette. Ama kocasının da istediği evet. parfümü şey etsin. Ondan sonra adamın burnu tıkarır. Davete nefret eder. O da ayrı bir şey. Nereden sürdün bunu ya? Adama göre hareket etsin. Hayır. Bazı adam orijinal şey eder, Parfüm istemez. Benim bildiğim orijinal parfümü tercih edebilir. Evet. Siz. Hayır benim bildiğim bu söylediğinizin tersi vakiyim. Tercih vakit dışarı çıkarken süslenmek, evet. kocasına karşı çöpçü kıyafetiyle yani evdeki işçi kıyafetiyle karşılamak bu da efendim e, İslam edebine uygun değildir. Bütün gün zaten çalıştım, ettim, yorgunum, hadi git işine falan adama bu şekilde davranacağına süslenmesi, güzel kokular sürmesi, efendim e, onu kendine cezbedecek e, efendim celbedecek e, şekle bürünmesi Mahbundur. bir de bir de ahlak ile Mahbuldür, sevaptır. Ben hep, ben hep din tabiri kullanıyorum. <gülüyor> sevaptır, sevaptır. i̇bn Abbas Hazretleri öyle derdi yani. Yani evet. hanımım benim için koku sürse istediğim gibi ben de hanımım için koku sürmeyi müstahap sayarım. Efendim oğlumu evlendirmek için kredi çektim günah mıdır demiş. E çektikten sonra mu? mübarek bu da çekmeden soracaksın bu işleri yani ama <gülüyor> günahsa günahdır. Şey, sen çektin diye sevap olacak halimiz yoktur yani. Niye çekiyorsun ki yahu? Karzah sen öldüm işte İşte borç almak lazım. Karzah sen Ama... öldü. Öldürüldü tabii yani. Öldürüldü bu. Bankacılık ne yapar? Adam şu kadar faiz veriyorum derse adam ödünç verir mi? Enayimim diyor. Halbuki oradan borç versen diyor şey sadaka versen on sevap diyor. Resulullah Sazen Miraç gecesinde diyor cennetin kapısında gördüm ki es sadakatü bi aşrem salya el karz bi temaniyete aşar. Cennetteki yazılardan biri. Sadaka versen bire ondan on sevap borç versen on sekiz sevap. Dedim ey Cibril, sadaka veren geri almıyor, 10 sevap alıyor. Borç veren geri alıyor, niye 18 sevap alıyor? Buyurdu ki, sadakayı bazı kere isteyen ihtiyacı yokken de dilenebilir, isteyebilir. Sen adamın tam halini de bilmeyebilirsin, isteyene verirsin. Ama borç isteyen yüzünün suyunu dökmek için, yani mutlaka çok sıkışmış olması lazımdır. Onun için onun darına yetişmek, parayı geri alacak da olsan 18 kat sevap? Hatta, kula verilen ödüncü Allah kendine verilmiş. Kim bana güzel borç verecek diyor. Kat katını vereyim geri döndüreyim diyor. Ama işte adam da ödememek niyetiyle alırsa Allah ödettirmez. Ödemek niyetiyle alırsa Allah kolaylık verir ödettirir. E gününü geçirmemek lazım. Ama geldiği zaman da adam... Efendim, e, zordayım, dardayım, bir aylığını aldım ama bir aydan müsaade edersin dediği zaman da dilan lan sahtekar da dememek lazım. Hakikaten de dardaysa, senin de durumun varsa bir ay daha beklemek lazım. E, ne buyuruyor? E, geniş, elin genişleyince getirirsin. Hatta ge İsrail oğullarındaki yani eski muteber zamanında, eski peygamberler dönemindeki birinin her türlü günahı var. Ve sahih hadiste geçer, ahirette de hiç cennet ümidi yok, cehennemi Dibini boylayacağım diye gidip de cennete efendim mizanda sevabı fazla gelince şaşırır. Böyle şeyler cilveler olacak işte. i̇şte ona ya nereden ben ne oldu ne yaptım bütün ameli incelendiğinde dara düşenlerin borçlarını geciktirirmiş ödeyemeyeni de affedermiş. Sırf ameli bu. Yani Müslüman'ın darına yetişmek hakikaten çok büyük ahiretteki darlıkta yardım edecektir. Yani bu şekilde yani borç vermek lazım ödünç işini yaşatmak lazım. E, kredi almışsa caiz değildir. Ama tabii o faiz almamıştır. Faiz vermiştir. Tabii. Faiz verdiği için de yani artık düğün yapmış, nikah yapmış olmuş. Yani orada şimdi bu nikah olmadı, hanımı gönder diyecek <gülüyor> Hanımı da çocuğuna helal olsun gelini yani. Ne yapalım şimdi artık? Tevbe edecek ama. Günah yaptı. Ha faiz alsaydı kendi geri verecekti fakirlere saraydı. Bu şimdi faiz verdi ya verdiği için birinin hakkı geçmedi yani. Allah'ın hakkı geçti. Kevbe istiğfar edecek, bir daha yapmamaya söz verecek. Ama borç verip de bire bir buçuk alsaydı, o fakat onu sahibine geri verecekti. Onu bulamazsa fakire verecekti. O farklı biraz. Ee, bir izleyicimizde bekar oğlum var, maddi durumum normal, hacca gidebilir miyim? Demiş. Hacca gidebilir, hacca gidebilene gidemezsin demezsin. Yani, Burada kastedilen e, Kas hacca gidersem sanki, oğlumun düğünü yapamam, diyor yani, evlendiremem. Oğlumu mu evlendireyim, hacca mı gideyim gibiyse soru biz deriz ki çocuğun zinaya düşme tehlikesi varsa sana haç farz değilse, farzsa git. Hac farz değilse, fıkren, bunu inceleyelim. Hac ümre kitabımız da var, işte farz olman şartları falan yazıyor. Hac farz değilse, nafile hacca gideceğine çocuğunu evlendir. Çünkü onun zinadan kurtulma daha önemli Zihaya düşme tehlikesi varsa babada mesul olur evlenmediği için O önemli Ama hacca gittin, nafile de gitse Farza sayılır Yani bir adam gitse normal Bana haç farz değil ama hac zamanında gitti Orada bulundu falan hac yaptı Bu farzı yeni. sonra zengin de olsa yaptı Bir daha icabetmez etmez yani Üzerinden sakit olur e, Ancak e, nafile hacca niyet ettiyse O zaman zenginleşirse Üzerine borç kalır yani e, haç borcu üzerine kalır ama Şafii mezhebi diyormuş hatta ki bu adam ahmak sayılır yani e, niye böyle niyet etti yanlış niyet etti gibi ahmak derken Türkçedeki ahmak mazda değil yani anlam işi anlamayan bir durumda olur. Onun için diyormuş o nafileye de niyet etse yine farza gider borcu düşer demiş ama Hanefi'de borcu kalır ama zaten Mekke'de bulunduğu işçi cidde de bunların çoğu zengin değil ama o civarda bulunanlardan çoğu hac mevsiminde hacca gidiyorlar. Veya görevle gidenler var, doktorlar, hemşireler. E tabii niyet etse, o sonra zengin de olsa o farzını yapmış üzerinden yani, düşmüş, düşmüş olur. olur. Bir ara daha vereceğiz efendim. Ee, değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize sizden gelen soruları cevaplayarak devam ediyoruz. Çok kısa bir aranın ardından yine birlikte olalım istiyoruz efendim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplıyoruz ve bir ilginç soru. Her ne kadar kredi konusuyla başlasa da e, devamı ilginç. E, krediyle alınan evde namaz kılınır mı, namaz kabul değildir diyenler var doğru mudur diye sormuş. Şimdi kabuldürlen sahihtir farklı. Yani borç düşer mi namaz olur mu? Krediyle alınan evi biz geçen de dedik ki krediyle alınan ev demek eğer ki sen borç para versen adamdan da faiz alsan. Aldığın faizle ev alsan evet. o ev senin evin olmaz dediniz. Dolayısıyla o evde kılınan gasp arazisinde kılınan gibi yani ne yapman lazım? O evi efendim biliyorsan kimden alındığını faizin müşakkassa ona iade etmen, değilse de umumi fukara'ya e, tasattuk etmen elinden çıkartman gerekiyor. Bunu belirttikten sonra velev ki bu şekilde olsun yani evi tasattuk etmen gereken durumda olsun ama şu anda sorulanların hepsi hemen hemen hepsi ne, neyle alakalı faiz, faiz vererek değil, faiz vererek vererek yani günaha girerek günaha girerek alınan evde tevbe istiğfar edilmesi, bir daha günah yapılmaması, Allah'a tevbe edilmesi gerekir ama o ev senin mülkündür. Her iki halde Velev ki senin mülkün olmayıp yani faiz parası alıp da aldığın parayla evi alsan da senin mülkiyetin İslam'a göre olmasa bile yine de orada kılınan namaz ile namaz borcu düşer. Ne gibi? Hırsız seccadeyi çalsa dedik. Çaldığı seccadede namaz kılsa. Said midir? Sahiptir deyince bu doğru bir şeydir anlamına gelmez. O borcu ödemiş olur. Amma velakin kabul müdür? Değildir. Yani günahlarına kefaret, ikini vakit arasını temizlemek, cennette şu köş, namaz kılana falan hiçbir müjdesi mükafatı yoktur. Borç düşer mi? Düşer. Düşer ama madem çalıntı seccadede kılıyor veyahut da böyle bir durumda bir kerahat, mekruhluk giriyor. Onun için iadesi evladır. Yani o namazı tekrar, yani çalınmayan, çalıntı olmayan bir seccadede tekrar kılması uygundur mekruhluğu gidermek açısından. Burada da öyle bir evde yani kıldığını ne olacak? Dedim, her kıldığını ya da her kıldığını, o, o başka tabi o şimdi çaldım diye benzemez ev kendinin çünkü. Yani faiz vererek aldığı için günah girerek aldığı için ev onun mülkiyetindedir. Dolayısıyla e, namazı sahiptir ama çok tevbe istiğfar ederek bir daha o günah yapmamaya da azmederek Allah affettirir. Bir başka izleyicimiz de hocam ben marketçiyim demiş. Alkol satmak günah mıdır? Herkes günah değil diyor. Size sormak istedim Eşim Şimdi tamam da burada alkolün için satıyorlar meselesine bağlıdır. İç, Herhalde alkol derken içer. alkollü içki. Ha, i̇çki satıyorsa günahdır. İçki dememiş ama. İşte alkol eğer kolonya alkolü bilmem işte efendim e, temizlik malzemesi olan alkol işte gibi ise caizdir caizdir. E, onu satmak. Ama içmek için e, içilen alkol Satıyorsa Yani içki anlamındaki. içki anlamındaki alkollü, alkollü içki. içeceklerin hepsi haramdır. Ee, Tabi o adam markette olduğu için içinde helal da satıp haram da sattığı için rızkının tümü haramdır denmez. O kısmı haramdır. Evet. O kısmı haramdır. Ee, bir başka izleyicimiz de hocam Müslüman olmayan birini Müslüman yapmanın sevabı nedir? Ya her şeyde almış. de sevap aramamak lazım Hı -hı. yani de. Sevabı nedir? Ee, Ayet-i Kerime'de ne buyurdu? Bir insanı dirilten, bütün insanları diriltmiş gibidir. Yani bir insanı Müslüman eden, sanki bütün alemi, insanlık alemini Müslüman etmiş gibidir. Bunu da, yani sevap olarak vardır belki Adi ama şu aklıma şu anda gelen, Hazreti Ali Efendimiz'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanı Ey Ali senin sayende vesilenle Allah'ın bir kuluna hidayet yaratması. Yani hidayeti yaratan sen değilsin. Ama sebep olma mahiyetinde anlatırsan, vesile olursan, sevdirirsen, Allah da senin sayende bir adama hidayet yaratırsa خَيْرُ <gülüyor> لَكَ Bütün kırmızı develerde, Arapların enfes malı, en değerli malı kırmızı develer, bir de on aylık yüklü develer, kırmızı develerden senin için daha hayırlıdır. Bu neye tekabül eder? Yani şu andaki bütün e, fabrikaların efendim e, en kıymetli jiplerin, en kıymetli vasıtalar, 200-300 bin euro, 400 bin euroluk e, kıymetli şey. bunların hepsi, bunları üreten fabrika, senin olmaktansa bir adamın hidayetine sebep olmak senin için daha hayırlıdır. Onun için biz hep diyoruz yani bu programlarda hakkı söylüyoruz. Çok hidayet oluyor, çok helal, haram öğreniliyor. Kaç kişi geçende de yazdı ben diyor, tam bir haram işlemek üzereyken sizi dinledim, vazgeçtim. Bunlar çok güzel vesilelerdir. E, ben vaaz edemiyorum, fetva veremiyorum, hoca değilim falan. E, zaten değilsen sakın böyle işlere girişme. Ama şu programa bile delalet etmek. Şu saatte, Flash TV'de işte şu konuşmalar var, bak fıkıh var. Bir fıkıh meselesi bin rekat nafile namazdan eftaldir ya. Bin rekat nafile namazdansa şuradaki bir helal aram meselesini öğrenmek orada bin rekat kılandan daha üstün sevap alır. Onun için Efendim, hem insanları Müslüman etmek. E, dün yine neredeyim ben? Evet, yok sohbetim vardı Perşembe, Helibet imamlarını bitirdik. Dün 11-12, iki imamı da bitirdik. Dünkü derste, Külhamecioğlu atılmıştır, çok güzel bir ders oldu. Dersten çıktım mesela orada insanlar görüşmek isteyenler tabii hızlı geçiyorken dedi ki ben dedi kafir gibi yaşadım dedi. yaşlı da bir adam. Yani hiç İslamdan haberim yoktu. Siz dedi bu televizyonlara çıkana kadar aynı kafir gibi yaşadım dedi. Şimdi dedi namaza başladım. Kazalarımı kılıyorum. Yani ayak üstü. Ya bu bizi çok sevindiriyor ama bu e, insanların birbirine işte efendim aç şu kanalı, şu dakikada şu var, şurada sohbet var. Ya bu kadar da bir delalet yapılsa yine vesile olunduğu için bütün dünya senin olmaktan hayırlıdır. Hele ki Müslüman etmek. Veya bir haramdan kurtarmak, veya bir namaza başlatmak. Bu adam ahirette sana şefaat eder. Onun için insan Hatta diyor kendi yapamasa da söylemek. Ya kendi namaz kılamıyorsa da namazın önemini anlatmak. Ha ne kadar tesir eder? Ayrı dava. Ama o da diyor iyiliği emretme vazifesini üzerinden kaldırır. Dolayısıyla yani bir insan iyiliği yapmasa da iyiliği emretsin buyuruyor. Kötülükten kaçamasa da kötülükten ney buyuruyor. Çünkü bir adam kendi içki içerken başkasına ya içki içme günahdır. şöyle ahiret azap var demez. Ne kadar tesir eder? Ayrı bir konu ama bir de ona iç ya günah benim olsun dersen ne olacak? Hem kendi içtiği, hem bunun vebali. Onunki kendine ama bir bu kadar da buna. Neden? Sebebiyetten. Dolayısıyla en azından iki vebalin birinden kurtulursun. Kendin yapamasan da. Belki dinleyen biri yapar. Onun için insanların hidayetine, Müslüman olmasına, haramdan sakınmasına, e, azami gayret, en azından telefonla, mesajla da olsa saatini, vaktini, sohbetlerin adresini vermek. Efendim çok büyük bir hayırdır. Bütün dünya senin olsa fanidir. Ama şimdi görsen bu hayırın bakidir. Ee, bir de benim bir hindim var demiş. Adak yapabilir miyim? Farklı bir hayvan almaya gücüm yetmiyor. Hindiden adak olmaz. Yani o tavuktan adak olan diyen hoca gibi. Bütün Araplara bizi rezil etti. Dünya milleti gidiyoruz. Sizin orada bir hoca varmış. Horozdan adak olur demiş falan. Gülüyor millet ya. Araba Acemi, demin dediğim gibi kurban ve adaklık meselelerindeki hayvanlar belirlidir. Kurban da olmaz başka hayvan, adak da olmaz. Adak kurban manasındadır. Cins olarak aynı cinslerdedir. Cinslerden olur. Öbür türlü ama yani adam olsun mesela işte 50 lira para vereceğim o ayrı bir şey. Ama hayvan keseceğim dediğin anda tayin eder. Ama öbür türlü sen dersen ki ben 50 lira vereceğim ver 50 lira. Ama sen hayvan keseceğim kurban keseceğim dediğin için mecbur belirli hayvanlardan birini kesmek durumunda kalırsın. Yoksa efendim demin dediğim sekiz çift yani davarlar dediğimiz tabirde koyun keçi inek sığır ve deve'nin dışında kurban olmaz. Adak da olmaz. Bir izleyicimiz de kaza namazında salli barik okunmasa olur mu diye sormuş. E şimdi efendim Hanefi mezhebinde kuvvetli sünnettir. Salavat okumadan da namaz olur ama ve vacip vardır. E, hatta e, Şafii mezhebinde vaciptir. Yani kuvvetinden dolayı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve ahl-i beytine salavat okumak bize emredilmiştir. Hani inna allaha ve melakete usallun alal-nebi ayet-i kerimede Ya aleyhi ve sellem Ahzab suresi bize salat selam okumamızı emretmektedir. Tabii bu emir farzdır, vaciptir. Tamam da Bazıları tabi bir kere de hayatında yapsa bu vacibi farzı kurtarıyor derler ama bunun ekseriyeti namazdaki okunandır. Ya dolayısıyla bir adam namaz dışında hiç salavat okumasa bile namazda okumakla e, ayette emredilen salatü selam emrini ifa etmiş olur. Ama ne kadar dışarıda da okursa o kadar cevabı var, fazileti var, şefaati var, o başka. E, namazın kazası nasıl yapılmalıdır? Edası gibi yapılmalıdır. Yani bir insan nasıl kılarken, eda ederken salavat okumuyor mu? Okuyor. E okumak var mı? E, Mubarek sen o zaman oho sen efendim Fatiha'da vacip zamm-i sure kaç ayetten kurtarır? Yok efendim namazın aslı o zaman iki ayetten ya da Fatiha'nın ayetiyle de olur zamm sure de vacip onu da terk etsen namaz kurtarır. Yani öyle olmaz. Bunu farz vacip sünnet müstehapleriyle birlikte kılmak lazımdır. Eda'sı nasıl yapılıyorsa kazası da öyle yapılmalıdır. Salli barik okunulmalıdır. Hele ki Şafi'ye göre falan e, okunmazsa namazı da e, ihlal eder. Bir başka izleyicimizde e, Umre ile Hacc'ın Kur'an-ı e, Kur Kerim'de sevabı farklı mı diye sormuş soruyor. Ya Kur'an-ı Kerim'de zaten Hacc'ın sevabı da direkt zikredilmez. Hac emredilir. Hacc'dan bahsedilir. Ve lillâ beyt. Hac farzdır diye beyan edilir. Ve ettimul hacca vel umratel illa. Hacca ömreyi Allah için tamamlayın emredilir. Ama haç farzdır. Yani şey olarak, cins olarak. Herkese farz değil de hac farz bir ibadettir. Ömrenin farzı yoktur. Yani farz olan bir ömre yoktur diyelim. Ömre sünnettir. Sünnet-i Sünnet müekkededir. Şafii'ye göre vaciptir. Neden? Çünkü Şafii bu hadde hacca atfedildiğinden ve tamamlaması emredildiğinden yani ömrü de bir kere. Ömreyi de Vacip kabul etmiştir. Orada zaten vaciple farz da eşittir orada. Yani aynı manaya gelir. Yani gerekli manasına. Ama Hanefi'de sündettir. Sevapları meselesinde tabi haccın el hacül mevrûr. Eğer makbul bir haç yapılabildiyse kavgasız, gürültüsüz, müstehcen, konuşmasız. El-haccül mevrûr. Cennetten başka karşılığı yoktur. Men haccâ felem yarfız velem yafzûk racî akeyim veledetûmû. E, hac yapar da fasıklık yapmaz, haram işlemez, kavga gürültü çıkartmaz, büstecenle konuşmazsa anasının onu doğurduğu gündeki gibi tertemiz olarak geri döner. Hac hakkında böyle çok rivayetler var. Umre de hadis-i şerifte Umre ile Umre tabii haç hakkında. Hac bir haç arasını, umre de bir umre arasındaki bütün günahları siler süpürür. Mükeffiratu mebeyn. Mesela 10 sene arayla bir umre yapsa adam, iki umrenin arasında ne günah varsa sildirir. İzheştünü betilke bayır yine şart var. Büyük günahlardan sakınılırsa, büyük günahlardan sakınılmak kaydıyla hac-hac arasını temizler, umre-umre arasını temizler. Böyle birçok hadis şerifte hacın ve umrenin ayrı ayrı faziletleri vardır. Ama Kur'an-kerimde bu şekilde ifadeler yoktur hadis şerif. Bir ara daha vereceğiz hocam, değerli izleyiciler. Bir aramız daha var. Daha sonra sizin sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Sizden gelen soruları da hızla cevaplamaya çalışıyoruz. Bu soru daha önce de soruldu zannediyorum. Kaza namazı var mıdır diye sormuş bir izleyicimiz. Kaza namazı var tabii. Çünkü namazı kılmadığın zaman uykuya kalıp da da veya unutsan da kılmasan da veya kasten kılmasan da. Şimdi esas kasten kılmamak hadiste geçmiyor. Çünkü kasten kılmamak çok tehlikeli olduğu için. Yani nasıl bir Müslüman kasten kılmaz? Onun <gülüyor> izahı yok yani. Ama hadis-i şeritine geçiyor. Namazı uy uyuyup da geçirdiyse veya unutup da kaçırdıysa hatırlayınca hemen kılsın. Şimdi uyku mazeretken, unutmak da mazeretken. Ya sen zaten mazurdun, hatırladın ama boşver o geçti zaten denmiyor. Halbuki oruçta unutarak yese bozmuyor. Ama namazı unutarak da kaçırsa, uykudayken de kaçırsa, hatırlayınca kılsın diyor. Bu mazereti, meşru mazereti varken kaçıran bile mazereti ortadan kalkınca kılsın buyurulursa, ya hiç bir mazereti yokken kasten terk eden nasıl kılmayacak? Yani bu çok önemli. Ama Vehhabiler kaza yok diyor. Vehhabilerin kaza yok demesinin de sebebi Sade Vehhabicilerin biraz Hambeli mezebine de gidiyor. Onlar zaten Hambeli olduklarını iddia ederler ama Hambeli'de de namaz kılmayana kafir diyor. Namaz kılmayan kafir olunca namaza başlayınca yeni Müslüman olduğu için gerinin kazası gerekmiyor. Ben de adama diyorum kaza lazım mı? diyorum ki sen bugüne kadar kılmadığın kazalar var. Evet. Sen o zaman Müslüman mıydın diyorum? Müslümandım diyor. O zaman kaza kılacaksın diyorum. Ama bazısı da şöyle diyor. Ben eskiden gavurdum. Nasıl ya gavurdun adın Ahmet diyorum. E ben Kur'an, Mur'an, din, İslam hepsine söverdim. Hiç inanmazdım diyor. O zaman sana gaza yok diyorum. <gülüyor> Sen yeni Müslüman olmuşsun diyorum. Bu kadar basit. E, hocam demiş bir başka izleyici. Cennetin dili nedir? Geçeninde ne dedim? Arapçadır bu. Evet. Hatta hoca telkın verirken neyle veriyor? İşte demin okudum. Aşağıdaki adam acem olsa. E, hoca ne diyor? İzacı câhîkel melekânil lezrakan diyor. Çünkü dil ruhlar alemine geçişten sonra e, bu dil kullanılır. Gizani ehli centil arabiye cennet ehliyinin dili Arapçadır diyor. E, bazıları da onun için ya Arapça öğrenme istiyorum baba şimdi de canım çıkacak öğrenene kadar nasıl olsa cennette öğreneceğiz bedavadan <gülüyor> diye bir şey yapıyor ama e, şimdi buradan e, öğrenmek de eğer Kur'an'ı hadise anlayayım diye öğrenmek o da ibadettir. O ayrı bir şey tabii. Ona teşvik edilmesi lazım. Ama herkes Efendim, e, Arapça hiç okumasa da, bilmese de otomatik nasıl anasından doğan çocuk bir dilde konuştuğu gibi öyle Arapça konuşacak. Ee, bir izleyicimiz, Miraç'ta Allah'ın makamına, huzuruna çıkan Peygamber Efendimiz Allah'ın zatî sıfatlarından hiç bahsetmiş midir diye sormuş. Yani Yani Miraç'ta 70 bin kelam, rivayet 90 bin kelam Mevla ile arasında geçmiştir. Bunlardan bir kısmı hadis intikal etmiştir bazı şeyleri gizlemesini emretmiştir. Üç ilim vermiştir. Şeriat ilmi herkese tebliğ edilecek. Tarikat ilmi ehli bulunursa söylenecek. Hakikat ilmi kimseye söylenecek. Nübüvvet ilmi kimseye söylenmeyecek. Hatta bu bekli sıttığın bile aklı almaz. Buyurulmuştur. O kendine kalmıştır. E bu ilimlerin içerisinde tabii ki allah Teala'nın Teala isimlerinden sıfatlarından bahis geçmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani belli bir hadis olarak Miraç'ta var. İlmiyle dediğimiz ilim bunların hangisinin içerisindedir? Yani ilmi ledün dediğimiz nübüvvet ilmidir. Nübüvvet ilmindendir. Yani peygamberlik ilmidir. Ama velilere de verilebilir veraset ile. Asaleten enbiyaya verilmiştir. İlmiyle ledün dediğimizde de yine sırlar vardır. Onun için Hızır Aleyhisselam'ın ilimlerindeki işte Musa Aleyhisselam'ın anlayaması hatta şeriatın zahiriyle bağdaşmaması ee, onu şaşırtmıştır. O şey ledün ilmi olduğu için hani açıklama buyrulan kısımdandır. Orada üç örnek olarak kef suresinde açıklanması murad edilmiştir. Daha böyle neler var? İşte onun için aklınızın almadığı işlere hemen bu niye böyle oldu demeyin. Bak altında aslan yatıyor ya örnek teşkil etmiştir. Ama işte o gibi ilimlerdir. Onun için açıklanılmaz. Sır ilimleridir. Allah'ın isimlerinden, sıfatlarına çoklar bize öğretilmiştir. İsm-i da gizlidir, şifreler vardır yine. Onun için e, Resulullah sellem özellikle ben şimdi hatırlamıyorum. Yani Miraç tam şu isim bana öğretiyor. Ama subhanallah ve elhamdülillah, akbar bu zikre devam edin. Cennetin ağacı budur. İbrahim Aleyhisselam selam söylemiştir ümmetimize. E, bunlar var. Bazı zikirler, tesbihler, faziletli ameller var. Özel bir isim olarak yani şu isim özellikle bana verildi de, ama Amel-i -e Resulü orada verildi ve Duh'a verildi bir kısmı. Bunlarda da tabi Allah'ın isimleri sıfatları var. Ee, bir başka izleyicimizde uyuyunca ruh ne yapar hocam diye sormuş. E, Uyunca ruh ne yapar? Uyanıkken ne yapıyorsan onu yapar. Yani sen uyanıkken meyanedesen, uyuyunca da ruh sitçine gider yani şeytanların yanına gider. E, uyanıkken zikirdeysen Uyurken de ruhlar aleminde meleklerin yanına illiğine çıkar. Mesela diyor ki bir hadis-i şerifte uyumadan evvel bin defa la ilahe illallah deyip de uyusa onun ruhu alınır arşın altında secdeye varır. Bir daha o ruh geri verilene kadar arşın altında kalır. Çünkü zikir üzere. Uyuduğu için. Ama tabii son sözünde zikir üzere olması da çok önemli. Hanım çünkü arada laf maf sorar. İkide bir konuşturur. Öyle de bir şey olsa, yine de en sonunu yine kapatırken, bila ilaha illallah Muhammed'in rastla ve estağfurullah ile kapatmakta son uyumağa yakın, son cümleler olsa, bunun şeye çok faydası var. Çünkü ölürsen de dirilirken son cümleyle kalkarsın. Baygınlıkta da öyledir. Neyi düşünürken, serumu yerse şeyi yersen ne onun adı? E, ameliyat olurken efendi anestezi e, son düşüncen uyanırken de onunla uyanırsın. Bu tespitlidir. Bundan dolayı e, uykuda ruh nereye gider? İyilerin ruhları Arş'ın altına gider. Kötülerin ruhları Sitci'ne yani şeytanların zindanına gider. Kötü yerlerde dolaşır. Ee, bir izleyicimiz ben sinirlenince karıma seni boşayacağım diyorum. Nikahtan düşer miyiz? Boşadım demediği için boşayacağım lan. Tehdit mahiyetindedir. Talak vakı olmaz. Nikah gitmez. Ama, Ama başkası, böyle laflara ağzını alıştırmaması lazım. Bir başkası şöyle diyor. Eşim kavga ederken dokuz kere boş ol dedi. Sonra pişvar oldu. Durumumuz nedir? İki çocuğum var üzülüyorum demiş. Durumu nedir? Üç talaklan zaten bütün bağlar koptu. Altısı da boşuna fuzulu konuştu. Hepsi gitti. Yani burada diyorlar ki bazı alimler eğer... Ee, boş ol, boş ol, boş ol derken niyeti nedir? Tesis midir, tehkit midir? Tesis demek yeni mana ifade etmek. tekit demek geriyi güçlendirmek. Eğer maksadı tesis ise, üç kere deyince üçü gider. Eğer maksadı tehkit ise, doksan kere de söylese bir gider. Diyorlar. Yani mezhepte de var. Fakat şu andaki avam Sıradan insanlarımızın hiçbiri tesisi, tehkidi bilmez. bilmez Ancak onlar ya, istirahat tesislerini yazdık, tesisleri bilirler. Bundan dolayıdır ki 9 <gülüyor> dediğimi, 3 dediğimi, 6 dediğimi, dediğimi dediği kadar gider. Ya Dediği kadar derken zaten 3'den sonrası yok. Yani bu durumda... iki e... çocuğun var, şu var, bu var. Onu derken kocası düşünecekti. Nikah düşmüş yani. Düşmüş tabii Yani Bunun bağı yok. Ee, ve bu nikahın... İbni Teymiye'nin şunun, bunun bazı şeyleri... Efendim işte 3-1 sayılır falan gibi lafları var ama onlar Elisnet'in cumhurunda... 3 sayılsa da burada 9 yani 3-1 sayılırsa tam 3 yapacak. E öyle olsa bile üçü gitmiş yani. Evet. Yani bunu kurtarır yok. Dememek lazım böyle laflar işte olmak lazım ağza. Sonra pişman oluyor. On sonra geliyor hoca efendi ne var? E 5 de çocuğumuz var ona göre düşün. Ben ne düşüneyim ona göre? Kocan konuşurken ona göre düşünsün. Senin kaç çocuğun olduğuna göre kitap başka bir fetva vermez ki. Mesuliyetli işler bunu. Ağzından çıkarken ya. Arş titrer, arş hala titrer ya. Talak vukuunda arş titrer hadis şerif var. O Çok dikkatli konuşmak lazım ya. Kızıyorsan başka türlü kız. Yani başka türlü öfken ifade et. Bağır, çağır. Ama talak nedir yani? Ee, bir izleyicimizde hocam yarım saatte hatimle teravih namazı kıldırdı herhalde birisi. Bu sahih midir diye sormuş. Şimdi ben ona sahi e, derken bu şeye benzedi yani. Adam geldi dedi ki hocam bizim imamın arkasında kılınır mı dedi bana. <gülüyor> ya dedim senin, imam, kim? senin imamın dedim itikadı ne? neyine ben ne bileyim dedim ya. Sonra anlattı bana bazı şeyler farkı ona göre dedim ona bir şeyler. Şimdi e, burada 30 dakikada tera, hatimle teravi kıldırıldı deyince ben şimdi bir hesap yaparım. Bu teravih 20 rekatını mı kost ediyor yatsı dahil mi? Yani hadi yatsı iyi daha... düşünelim, yatsı hariç olsun. Yatsı hariç olursa... Bir buçuk dakika. Bir buçuk dakika, neye? Ne? Rekat, Rekat başına. Bir sayfa. Cık. Ama şimdi dur. Rükû Şu, da... Şu da var, bazen yarım cüz okur. Yani Aa. o gece ne okuduğuna bağlı. O gece ne okuduğuna bağlı. Biz yarım sayf, yarım cüze de razıyız. Yarım sayfa Onlar yarım cüze falan kesin kurtarır teravi. 30 dakikada yarım cüze okunur. Okunur mu? Okunur. Yani bir dakika, e, sayfenin en hızlı olur okuyunuşu yani yarım dakikada da okunur da olmaz metlerini rahat etmez. Oluru en düşük ve en hızlı bazı ağzı ağızlık kalıp gibi hafızlar vardır böyle. böyle. Kalıp gibi okuran hem bozmaz hem okur, En şeyi hızlısını, becereni bir dakikayı düşmez. Bir dakikadan aşağı sakattır. Bir sayfa. Ama en hızlı okuyor. Secde var, tahiyyat var. E ne Yok. oldu o zaman? En azından 20... Bunların 30 saniyede olur mu? Yok. 20 sayfa ne ister? Yok ama şimdi. 20 dakika ister. Yani en azından. 10 dakika pay kalıyor sıf teravise. 10 dakikada doğru da secde yaparsa falan kurtarabilir belki. Yani çünkü ama yatsı içindeyse... <gülüyor> Hiç kurtarı, kurtarı tarafı yok. Bir son arayı verelim, devam edelim. Değerli izleyiciler, son aramız ardından son bölümde birlikte olacağız efendim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hocayla sohbetimizin son bölümündeyiz. Ee, sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz. Hemen bir izleyicimizin sorusunu soralım. Hocam, bahçemde köpek besliyorum. Dinen bir sakıncası var mı demiş ve eklemiş. Yavruları var, satmayı düşünüyorum ama ticaretinin de dinen sakıncası var mı? Yani bazı hati şeriflerde... Ee, köpeğin parası, işte şarkıcı kadının parası gibi sayılıyor haram rızıklar açısından. Fakat fıkıh hadis-i şeriflerle göre verilmez. Çünkü diğer hadis-i hepsini müçtehitler değerlendirerek verirler. Şimdi bu köpeğin cinsine bağlı, yani bahçede beslenen ve dışarıda ihtiyaç olan av köpeği veya bekçi köpeği gibi bir köpekse, kullanılması caizse, yavrusunun satılması da caizdir. Hanefi'ye göre konuşuyorum. Şafi'ye göre ancak ben bu haktan feragat ediyorum gibi bir muamele satmak değil de. Gibi bir şey var. Neyse aynı kapıya gelir. Ee, kullanılması, ev köpeği ise bunun şeyin cinsini bilir. Yani bu evde mi beslenir, dışarıdan beslenir, neye yarar? Onun cinsini artık adam da bilir. Eğer anlarsa ki bu yavruyu alsa evde besleyecek. O zaman günaha yardım olduğundan e, evde beslemek günah olduğundan sahibinin bir kırat bir uhut kadar sevabını her gün götürdüğünden buna Buhari hadis şerifidir. Ve la ta'avenu alal isme günahata yardımlaşmayın ayet-i kerimesinden dolayı evde besleyeceğini anlıyorsa satması caiz değildir. Ama av gibi, bekçi gibi bazı zaruri maksatlarla beslerse yani büyütülecek ve kullanılacak olduğunu anlarsa satabilir. Kendisi de bahçesinde süs gibi şeyler beslemesi caiz değildir. Ancak o da bekçilik veya bir görev için dışarıda da olsa. Yani süs maksatlı süs köpeği olmaz. Olmaz caziyeli. Ee, şimdi bir başka izleyicimiz de dünyanın yuvarlak olduğu neden peygamberimize bildirilmemiş? E, ne biliyorsun bildirilmediği? Bilmiyorum. <gülüyor> Allah Allah. Ee, kutuplarda 6 ay gece oluyor nasıl oruç tutulacak, nasıl namaz kılınacak demiş. Mübarek sen kılıyor bu musun, çok... tutuyor musun? Sen burada ona bak şimdi. Kutuplardaki yani adam da onu düşünsün. Allah'ım ya Rabbim. Bizim millet çok üzerine olmayan şeyleri çok düşünürler ama. Neyse biz sinefet fetva vermek durumundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dünyanın yuvarlak olduğu niye bildirilmedi? Ve halbuki birçok ayet-i kerimeden yola çıkan, delil alan alimler bu ayetlerden e, ne diyorlar? Dünyanın yuvarlak olduğu çıkıyor diyorlar. Ee, bu usta deliller vardır bazı kitaplarda. Şu anda vakit son dakikalardayız. Delil olarak bir şey vakit yetmeyecek ama Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsi bildirilmiştir. Ee, kıyamete kadar olup biteceklerin hepsi bildirilmiştir. Hatta Miraç gecesinde sallallahu aleyhi ve sellem e, Rabbim bana e, tecelli etti kudretiyle yani müteşabih lafızlar var. Şimdi onları da dersek izah eder. söyleyeyim. Feurazenî ulûm el ve Öncekilerin ve sonrakilerin bütün ilimlerini öğretti. E madem sen dünyanın yuvarlak olduğunu şu anda biliyor musun? Biliyorsun. E sen ahir zaman adamı Yani sonrakilerdensin. E bir öncekilerin ve sonrakilerin ilimlerini öğretti diye sahih hadiste geçiyorsa bunların hepsi o yani işaret etmemiş olsa bile kendisine bildirilmiştir. Dolayısıyla bu yanlış bir soru olur. Öbürü nedir? Kutuplardaki mesele. Üç tane görüş vardır. Bir fetvaya göre Mekke itibara alınır. Dünya neresinde olursan ol bu gibi durumda vakit zaman girmiyorsa vakit namaz açısından Mekke'ye bakılır. Mekke'deki saatte göre orada kaç saat tutuluyorsa o kadar tutulur. Çok mercof bir görüştür yani çok muteber değil ama bir görüştür. Bir kavle göre en yakın yere itibar edilir. Yani gecesi günü ve vakti saati giren Belirlenir. en yakın yer neresi orası itibara alınır. Bir kavle göre de bu daha da güçlüdür. Altı ay gece altı ay gündüz gibi bir durumlar varsa gece gündüzün olduğu zaman orada bulunduğun yerde gece gündüz var iken aralar neyse o sırf gece sırf gündüz olduğu dönemde de o aralar uygulanır. Evet. Şimdi bununla e, noktayı koymuş olalım. Aslında e, bir soru var ama e, o soruyu belki kapsamlı bir cevap vermek gerekebilir. Borsacıyım. Yaptığım karla hayır yapsam olur mu? Yok kapsamlı değil. Borsacılık caiz değil. Caiz evet. olmadığı için caiz olmayan parayla da yapılan hayır da caiz değil. Olmaz. Ee, Çünkü borsanın şu andaki işlemi meşru değil. Bir cevabı ya yani bir sorusu daha var devamında. Kuyumcuyum, iş olmayınca zekat vermedim. Ne yapmalıyım? İş olmayınca, veremedim. Iş olmayınca zekat veremez miyim? Zekat olur servetten. Mu? Hayır sen nisaptandır. Sen nisabına malik isen Nisaptan vereceğin yani. Kadın altın varsa da param yok diye ver altını bozacak yine parayı oradan vereceksin yani. Neyse artık. veremediği anlaşılıyor. Veremezse geçen seneleri için... kaza atacak. Vermesi, tabii gerek. vermesi gerekiyor. Tabii vermesi gerekiyor. O zaman şu e, zaten çok kısa bu. E, Giresun'un Dereli ilkesinden size e, selam sevgilerini... Ben oraya 25 sene evvel sohbet etmişim orada. Öyle mi Giresun evet. Dereli'sinde? Evet. E, Bizler zor de durumdayım. olsun. Zor durumdayım. İşsizim. Sizden hayır dua istiyorum e, Allah hayırlı işler nasip etsin. Dualar yazdık Arif Han dergisinde. Evden çıkarken okunursa mutlaka geçim bolluğu olacak. Hadis-i şeriftir. O kadar aciz kalmayalım. Bari dua bedava onu yapalım yani. <gülüyor> evet bununla bitirmiş olalım efendim. Teşekkür ediyoruz. Ve süremizin programımızın sonundayız. Önümüzdeki hafta yine Cübbeli hoca ile sohbette sizlerle birlikte olmak istiyoruz efendim. Hoşçakalın.